Allahü Vülla Şemiyal Aleyminnemü Şebbanı Rabbim Rabbı Allahu Vükkümin Azzaatı Şeyabuim. Allahu Vükkü Rabbim Ya Haboruim Şünlâi Rıhmanı Rıhîn. Ya İyûl Ladinaman İbtakû Allah Yekûnu Ma Sâdîqîn Çadık Allah Naazim. Allah Mefâla Bil Qurân Naazim Üzârlana Vülbil Hamdûn Ya Rabbı Naalemin Astahirullah Hayy ve defaat etmeniz ve Allah'ın kullarına ve Âlî olduğunun. Ağzı bu kelimatınla, Ağzı bu kelimatınla tam, Ağzı bu kelimatınla tam bu şekilde. Efendim yarın koyman. Allah Teala ne gizimde bu arada gelsin. Dedim şimdi dün gece zaten 3 saat dinlediklerle de bugün kimse gelmez zannettim. Gelmişsiniz maşallah. Dinlemediniz. He, kimi çoğu dinlemişsiniz. Radyo vermedi mi dün? Dün verdi radyo. Burada da radyo devam ediyor. He? İnşallah. Amerika'dan beri dinliyormuşlar şimdi bir selam yollamışlar.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 Yani her dinliyorlar. Hele şu televizyon işi kurulsun inşallah. Çok daha Allah'ım yerlere ulaştıracak. Fazla keremiyle. Şimdi bir rahat kelime okuduk size. Amel etmemize vesile olsun diye. Rabbim amele muhakkak eyleye. Amin. Bizi yaratan Rabbimiz bize emirler veriyor.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 Namaz var, ötü şimdi yapsın namazını kılan, kılmadı diye de kimse ona kızar mı? He? Ben şimdi namaz kılmayanlara ötü demedim ha? Yanlış yanlış şeyler anlamayın. Ama ötüüler namaz kılmaz, o ayrı bir şey. Hacı Yaman Efendi var abi. İstanbul merkez vazilerinden o zaman küçük Cemal Efendi, büyük Cemal Efendi bizim Efendi Hazretleri de tabi rastlamış onları. Benim dedem de rahmeti Cahit dedem de kursun dibinde onlara devam edermiş. O zaman böyle katip bazı yok pek Konuşabilen de zor da bir devamlı hapishler, sürgünler falan sıkıntılı zaman. Dedem onun cübbesi tutarmış edermiş. Tazmin eden şu. O şimdi Ramazan günü oruç gitmeyenlerden bahsedecekmiş de mevzu. <gülüyor> Açıktan da bir şey desen biri bir ihbar şikayet götürürler o zaman. İşte lafı en ciddi, e, ciddi şakayla söyle. <gülüyor> ya demiş bugün demiş Ramazan'da vaz ediyor. Fatih Cami'sinde mi? Ediyara. Evden çıktım demiş çıkarken bir kelaçla çıktım. Hanım demiş, beni "Telaşa soktu" demiş. Hanım ona da "Elleti" demiş. Elleti Arapça da Elleti o erkek Elleti kadın da bizim Elleti dermiş. Millet kadın. Onu da şimdi anlamazlar. Siz de öyle dersiniz, Elleti dersiniz. Hanımın aleyne konuşacaksanız yani. Ama şimdi hanım da duyunca sohbette o da anlar tabii. Elleti demiş bizim hanım yani. E, Arapçada mühennet edafi yani. İsm-i Mevsul'ün erkeği, bir de diş var ya. Arapçada erkekle dişinin farkları var kelimelerde. Türkçede yok. Türkçede erkeğe o, kadına da o. Arapçada erkeğe hiye, kadına hiye. Her kelimenin Arapçada erkeğe kadın. Arapça, Türkçede kadına desen ki kalk, erkeğe de desen kalk. Arapçada erkeğe desen kum, ne demek kum, kadına desen kumi. Yani kelimeden kime dendiğini anlıyorsun, Türkçe'de onu anlamak mümkün değil, ancak kime dendiğini anlattın. <gülüyor> Bizim efendi hazretleri gece teheçte kaldırıyor milleti, yolda gidiyorlar ya, bir saat önce uyuyorlar iki saat, birde ikide yatmışlar, üçte kaldırıyor, dörtte kaldırıyor şimdi geceler kısa. Biri şimdi öyle kaldırıyormuş da. Adını da derdimi var. Bir adını unutuyorum. Kum diyor yani. E, Sütte kalk yani. Kum falan. O da kalkmış böyle uyku sersevi. Demiş kum yat demektir demiş. <gülüyor> <gülüyor> e, Bazısını kum dersin yapanlar. O ayrı bir şey ama. Doğru anlatsan. Kalk ne demek? Erkeğe mi kadıma mı? Hepsi çıkar yani. Arapçada şey yok. Hilaf yok. Yani bizim eldeki demiş. Beni kelaşa düşürdü ya. Namazı cemaate zor yetiştim. Sohbete zor kavuştum demiş. cemaat müslü Demiş. Hadi Cemal Efendi anlatıyorum ha. Cemaatta böyle bakıyormuş ki hoca ne diyecek. Yahu demiş. Ezana kaldı kaç dakika. Tam elden çıkacağım. Bir bağırış koptu. Ne oldu hanım falan. Hele gel buraya gel. Evde ikilat bu. aşağı demiş. Mutfağa geldiler sen hamdunlar. Bir de mutfağa geliyor bak. Eee ne oldu? Kedi ciğeri yedi. İftarlık ciğer mi yapacakmışlar? Ne yapacakmışlar? Kedi ciğeri yedi Allah Allah ne kaldı demiş. Kedi ciğeri yedi diye biz de aç mı kaldık uçlarda yani sanki. Buluruz bir şey yiyemiz alırız bir ciğer daha. Kedi ise yemişti bir hayvan ne yapacağız yani. O da bahçeden demek girdiyse mutfağı da Yok ya demiş, efendim demiş, hoca efendi işte eşine ne diyorsa. Bu kadınlar da kocaları hoca da olsa çok hürmet etmezler. ya. Demiş ki, ben demiş, e, başka şey için e, telaşlandım ya. Ne var? Ya demiş, ramazan günü bu çetin nasıl bu ciğeri yer bu? Nasıl yoruşukluyor demiş ya. Kadın da safmış bir an. Ya saf ya saf numarası yapıyor Hacı Cemal Efendi mevzuya girmek için. Allah Allah be kadın demiş, sen bilmez misin ki hayvanlar oruç tutmaz? <gülüyor> sen bilmiyor musun ki hayvanlar namaz kendimiz nasıl kitabını ne kadar safmışsın ya. Böyle mağaz edermiş Hazreti O zamanlar zor zamanlar, kitabın ortasında konuşmak zor işte. Ama bak ne üslup, o eski hocaların da öyle bir üslupları varmış yani şimdi ya yönlediğine amel ey iman etmiş kullar e şimdi sana emir gelecek bekle niçin? müslüman olduğun için muhatapçı muhatap olduğun için peşinden ya emir gelecek ya yasak gelecek sen kulaklarını dört aç ama müslüman olmasaydık ne olurdu? muhatap olmaz ne helal var ne aran var neye benzedi? ormandaki hayvanlara benzedi ormandaki hayvana helal aran var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 yasak ettiği şeylerden, mekruh kıldığı şeylerden sevmediği razı olmadığı inançlardan ve fikirlerden ve amellerden ve davranışlardan ve huylardan ve ahlaktan sakının. Yoksa Allah'tan korkun. Allah Celle Celaluhu e korkulacak bir zat değil. Azabından korkulacak bir zat. Zatından niye korkulsun? Sevecek Rabbimiz. Ama azabından ben azabından korkulacak bir Rabbim. O zaman azabından korkacağız. Peki azabından korkmak nasıl olur? Ben azabından çok korkuyorum. Uykum kaçıyor. Morallerim bozuluyor. Efendim Gece dönüyorum öyle dönüyorum bu yana. cehennemi düşünüyorum. Mezarı düşünüyorum. Ne yapacağım? Ne cevap vereceğim? Ne hesap vereceğim? Yandım Allah yıkıldım. Çok korku. Sabah namazına kalkıyor musun? Kalkamıyorum. Niye? O kadar korkuyorum ki gece yarısı uykuya kalıyorum. <gülüyor> Namazı kaçırıyorum. Sen aklını kaçırmışsın be. Sen aklını kaçırmışsın. Aa, çok korkuyorsun cehennemden sabah namazını kılamıyorsun. Bu çok korkanların çoğu da böyle namaz abdest gündür. Ya kardeşim Mevla sana buyuruyor ki benden kork. Bu ne demek? Azabından kork. Bu ne demek? azaba seni götürecek haramlardan kork haramlardan sakın demek sabah namazını kaçırdın cehenneme yatağı yorganı sakin hatta cemaatı kaçırsan evin inanmıştan beter oldu ergen namaz kılsa cemaatsız cemaatsız erkekler için söylüyorum kadınlar için değil gecenin beşinde kadınlar sokağa çıkıp cemaate çıkmaz fitne fesat işler kadınların ne işi var cemaatla namaz için camiye çıkmaktadır onların işi değil Topet için gelebilirler. Ancak ilimle alakalı. Onda da dikkat etmesi lazım. Giderken gelirken tek başına gelme işleri de sorun. Bu kadınlar için müşkili yani. Yanında erkek var. Seferi mesafe ise Kütahya'dan bura mesela seferi değil mi? Mesela olmaz. Ee, mahremsiz gelse helal değil. E ben ilim için geldim. E helal değil. Helal olmayan yolla ilim olmaz. Kadın mağremsiz geldim. Şimdi de denk gelmiştir bugün buraya Kütahya'dan bir kadın Betim Ahrem'sin. Bu şeyler diyecekler ki Hoca Evliya. O öyle anlıyor şimdi. Yani Evliya mı Evliya değil Kütahya'dan da öyle bir kadın geldiğine der? değil değil yok yani. Mesela. Ama misallerimiz de çoğu kadar tutuyor. Sonradan bana söylüyorlar. Ben şöyle bir hesapla geldim şöyle bir durum vardı sen tam onu söylerim. E benim daha uzun konuşursam şu zülü fazla bir yere tutar. Çok konuşursam, çok sakatın olur. Ama ben çok konuşursam, hayat Hatice konuştuğum için çok sakatım olmuyor, çok tutturduğum oluyor. Ne yapayım ben? <gülüyor> Var elektrikçi ben miyse? Ercan'ım söyleme. <gülüyor> Benimle gitmesin de o oh, bolle gitsin ben. <gülüyor> Allah benim sesim deval vermesin. <gülüyor> Ama sizi elektrik gelene kadar bekleyemeyiz. Devam edeceğiz. Biz de yolcuyuz. Bir gece kaçta geldik oradan çıkıp oraya geldik. Kırk tane işe yetişiyorum. Bir tek Bursa'ya devam ediyorum. Bu külliyenin hatırı için. Bursa'nın dışına hiçbir yere gidemiyorum. Fatih'ten sonra bir tek Bursa'ya devam ediyorum. Başka hiçbir yere devam edemiyorum. Sizin hatırınız büyüktü. Şimdi bu külliyeyi burayı temeline atanlar Salih insanlar, mübarek molla dayılar, mübarek Ramazan efendiler, mübarek eski ve Nazım abiler, bunlar salih insanlar. Burada gece geldik, temel attık. 20 sene oldu belki de. Yani temeli sağlam atıldığından devam ediyor. Takma insanlar temel attı buraya, maşallah. Hayır sahipleri yaptılar burayı. Allah razı olsun hepsine. O hayırlar şimdi gider mi? Onlar mezarda yatıyor. Sen burada sohbet dinliyorsun, namaz buluyorsun, hepsinin sevabı o temeli harcı olan, o yardımı olanların defterine yazılıyor. Mezarları efendim nur oluyor, mamur oluyor, pür nur oluyor ve defterleri kapanmıyor. Devamlı ne için şirkete ortak olmuşlar ki dünyanın bütün bankaları, şirketleri baksa bu manevi şirketler bakmıyor. Verdiğin zayi olmuyor, kat kat geri geliyor, geliyor. Onun için buraya devam etsin, en gücün yetişe edeceğiz bursaya inşallah. İnşallah. Geldi <Gülüyor> ey sen? E sen kulağını kuvvetli at. İtteullah. Haramlardan sakının. Benden sakının. Yasaklarıma yanaşmayın. Bunun şeyi çok. Bu tevası çok. Kevair günahlar, sagair günahlar, büyüklerinden, küçüklerinden sakının. Ama bizim dersimiz, burada özellikle Vekrûnû olun. Kimlerle beraber olun? Nâssâdi'în. Özü sözü doğru olanlarla beraber olun. Burada bize ne var şimdi? Bayağı bir mana var. Bir, doğrularla beraber olun. Doğru kim? En doğru söz hangisi? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. O zaman bunu söyleyenlerle beraber olun. La ilahe illallah Muhammezu Resulullah demeyenlerle beraber Olmayın Peki bunu söyledikten sonra Buna uygun yaşarsa Sözüyle özü birleşmiş olur Ameli de bu söze göre doğru olur O zaman onlar doğru dürüst Dosdoğru onlarla beraber ol. Bir adam La ilahe illallah Muhammezu Resulullah dedi Sonra da her naneyi yedi Bu adamla beraber olur musun? Olmayın Çünkü o zaman kelime-i tevhid nerede kaldı? dilde kaldı, kalbe inmedi sadıklarla beraber olun efendim şimdi burada bir manalar var ki bedenen onlarla beraber olun, ruhan onlarla beraber olun, dava ve ideallerimizde onlarla beraber olun her işimizde onlarla beraber olun hocam bu zamanda orada adam bulamıyorum ne yapayım doğruya yakın olanla beraber olacağız. o zaman neye göre arayacaksın? en doğru ondan sonra ona göre gelirsin ama her daim her dönemde dünya yıkılana kadar müslümanların beraber olun emrime müfatap olacak sadıklar var mıdır yok mudur Neden anladınız nereden anladınız siz akıllı adamsınız anlamanız lazım ben kitapta falan görmeden anlayamıyorum siz durup dururken bile anlarsınız belki Ha ben kitapta görüyorum zor anlıyorum. Şimdi Allah Teala tabii ki mümkün olmayan bir şey emreder mi? He? Etmez. Şimdi namaz kılın. Kılabilene kılın diyor. O ok, ayakta kullanamayan otur diyor, oturak kullanamayan başından kıl diyor. Şimdi en iman etmişler. Bize bize şimdi hitap ediyor. Dünyadaki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 Fakat öbür iştekiler kılıyor. Sen bu işten o zaman çıkıp öbür işe girersin. Birkaç gün belki maaşın kesilir ama Allah sana bir iş ver. Haramdan sakınana çıkış kapısı yaratırım. Buyuruyor. Şimdi Allah'tan sakınır, haramdan sakınır, Allah ona çıkış kapısı yaratır. Ve artık onu da Beklemediği yerden de rızkını göndür. Şimdi namaz kılanlara aç mı kaldı? Tamam, E sen de kalmasın. Niye bizim iş yerinde namaz yasak diye namazı terk ettin? Sakalı niye kesiyorsun? Haramdır. Efendim iş yerinde yasaktır. Ne olacak? Rüzgünü Allah oraya mı bağladı? Burada sakallı var. Aç mı kaldı? Kalmadı. Sen niye açlıktan korkuyorsun? Buralara dikkat edeceksin. allah Teala bize haramlardan sakının buyurduğu zaman, bize bir teklif tevcih ettiği zaman, burada yapamayacağımız bir durum olsaydı bize bunu yönetmezdi. Zaten oruç Sen hastaysan fiti ver. Param da yok, param da yoksa Allah tamam affetti, orucu senden kaldırdı. Bir şey yok ki, yani yapamayacağın hangi işi kolladı go sana? Haramlardan sakın mı? E sen de, ben de, zina etmeden duramıyorum. E niye duramıyorsun? Evlen, evlenecek para bulamıyorum. E Müslümanlar sana adına böyle bir çaresi bulunur ya. Allah! Yani, sen de gidip de Sosyete karı arama. Ucuza razı olan, kanaat eden karıbandan var. Karıbana. Kendin gibi. iki gönül birleşince samanlık seyran olur demiş. Ne yani? 20 milyar yatak odası şart değil ki. Zipat için. Oho patronun kızını ne? Ayaşmaya çalışıyorsun. Ondan sonra patron da sana bir şey diyeceğim şimdi. Vermeyecek kızını. Arada şimdi böyle konuşmayalım Kadir Mısır'ı olma döneceğiz ya. Ama o zaman da sen öyle ne işler yapıyorsun kardeşin? Helalından arabın zamanında zamanda garip senden bulursun. Ama sen evet şunu isterim bunu isterim Nasritte Hoca gibi Git bir kıza ab, beğenme evlenme Değendin mi? Değendim selam dedi. En dedi ki, bir kalbini dinleyin. Diyor canım aslında şöyle falan. Yani bunu, ''Yok, yok, kalsın.'' dedi, bir saatimizde falan. ''Ya ne dedi, ya. ''Biz bir şey duymadık. Dedi, ''Onu isterim, bunu isterim, çok fena istekler duyuyorum.'' dedi. Ya şimdi sen de çok istekli olan, e, beklentisi olan insana talip olacaksın. Tabii olmaz. Kendine göre bir Müslüman ara, Salihabi bir kadın ara veya da gariban bir şey. Millet değil geliyor. Kemikleri sayılıyor. Açlıktan öleceğine sen gibi adam alıyor. Bulunur yani.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 Faiz almadan ekonomi düzelmek faizsiz ne? ne? düzelmez, düzelmel? Faiz batırıyor. Faiz mi vardı Osmanlı'da? Dünyanın en hala memleketiydi. Faizden ne alacaklar? Faizsiz ekonomi yürür mü? Yürür. Hem ne biçim cennet gibi olur? Halamlardan sakın. Peki, demek ki onlar hepsi mümkün. İkinci emir ne bulundu? Mekûnu me asadikin. Sadıklarla beraber olur. Şimdi bize diyor ki sadıklarla beraber olur. Ben şimdi sadığı nereden bulacağım? Adı sadık diye gidip önüne gelen sadığı tutma. Sadık, sıktık, sıktık. Hefsani kökten gelir. Doğruluk anlamına gelir. Ama isminin sadık olması adamın doğru olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla gelsen sadıksın Allah'ım reddi bana sadıklarla beraber olun. İyi e o zaman herkes bir çocuğundan birini bir sadıktan sınatını oturmak beraber olsun yani. Bunu mu kastediyor? Sadıklarla beraber ol. Şimdi bize bunu emretti. Biz sadık olursak, biz sadık adam olursak, yalan söylemeyen, doğru dürüz, imanı itikadı neyse, ona göre amel eden, özü sözü bir denilen, sadık adam olursak, Mevla başkalarına neyi emrediyor? Bizimle beraber olmalarını. Hem bedelen hem ruhen. Beraber olmaları emrediyor. Bir tam doğru dürüst sadık olamazsak mertebeleri var. Sadakatında mertebeleri var. mertebemiz düşükse bizden hala sadık olanlar var. O zaman bize ne emrediyor? Onlarla beraber olun. Bu beraber olunda çok manalar var. Mesela efendim bir yönetici seçilecek. Burada dernek var. Veya vakıf. Veya bir site bile olsa yani. Site yönetimleri seçiliyor ya, şimdi burada sen sadıksan öbürleri seninle beraber olsun. O sadıksa, sen onunla beraber. Hz. Ebu Vekil Efendimiz anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde halife seçimi meselesi oldu. Daha cenazem Resulullah Efendimiz'in gezmedilmeden sallallahu aleyhi ve sellem e, ümmet emirsiz olmaz. Mutlaka insanların işlerini yöneten halife lazım. Çünkü o arada bir hadise olsa, bir hüküm verilecek şey olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefatı pazartesi oldu. Teflik çarşamba oldu. Çünkü o arada halife seçimi devreye girdi. Çünkü müminlerin halifesiz e, durmaları caiz değil. Çünkü bir mesele olsa ona hüküm verilmesi icab eder. E, orada iki gün bekle denilecek olaylar olabilir. Ve müminlerin o meselede çözüme kavuşmaları icab eder. Bunun için Şiiler derler ki zındıklar efendim işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha defnedilmeden Ebu Bekir'le ne halifelik derdine düştü. Haşa ve kella. Haşa Hazreti Ömer aklını içirdi yahu ölmedi diyordu ya. Öyle bir şey olur mu? Ama İslam'ın kuralları var yani yönetimi var. İslam devleti var mı? Bir halif başsız bir dakika durulmaz yani. Orada da bir istişarede sizden olsun bizden olsun iki grup muhacirler var. Mekke'den gelenler ensar var. Medine'nin yerli kalkı kimden olsun hususlu ki? Hazreti Eurikulov diye belli. Efendimiz onu imamlığa geçirmiş, başkasının imamlığına razı olmamış hayatında ona uymuş cemaat. Bunları anlamak lazım tabii. Ama yine de o anda bir şok yaşanıyor. E, dediler ki en son muacirlere Ensar'da Medine'nin yerlisi oldukları için ne olursa olsun muacirler onların yurdunda sayılıyor. E, dediler ki sizden bir emir olsun bizden de bir emir olsun. Devlet ikilik kabul eder mi? Etmez ya. Neden mi bir yer? İş karışık. Hz. Sıddık radıyallahu dedi ki bu olmaz dedi bu. İki baş ümmeti sıkıntıyı tutar. Nasıl olsun bu ayeti delil getirdi. <gülüyor> Hazreti bu bir kadar ilimli olursa <gülüyor> ya, halife olmaydı da İlimsiz de halifelik olmaz. Cahil nasıl yemekecek? Ne buyurdu? At okudu. Estağfurullah, iftikara mühalifin. O muhacir fakirlere tecavütlar verilir diye o ayet okudu. Hasr Suresinden ellerine uçurduğunu diğer evet cemetketlerinden çıkarılmışlar <gülüyor> ve malim mallarından ayrılmışlar. Yaptık olma dolabınıne Allahu Dua. Allah'ın kuzasını aramışlar terk etmişler, gelmişler öyle sorun Allah o Rasulü Allah'a Peygamber'e dine yardım etmişler muharebelere katılmışlar bedirdir uhudur hocam kandettir hün engel hepsine bakılmışlar ve öyle ki huns sadıbun işte ancak onlardır özü sözü bir olan sadık kullar onlar sadık kim için dedi sadık muhacirler için şimdi dedi bu ayet ki biliyor musunuz? En yani sadık dedi, tabii. Hepsi çok. Alim, tabi. Kime sadık dedi burada dedi? Muhacirlere. Tamam. Peki bu ayette ne dedi? Ey inananlar Allah'tan korkun. Ve kûnû ma Sadıklarla beraber olun. Allah dedi bize sizinle beraber olmamızı emretmiyor. Size mı olmanız emretiyor. E, ayette de muhacirler sadıklardır diyor. İlim görüyor musunuz? <gülüyor> Size ne diyor? Size de veledine tebevuz, dâra'l-i imâne medine yurt edinenler, imanı kendilerine mesken edinenler, e, kendilerine hicret edenleri sevenler, onları bağrına basanlar, mallarıyla canlarına yardım edenler, kendilerini bile onları tercih edenler, فَوْلَا كَوْنُ نُسْيَحُونَ Onlardır ancak felaha erenler. Size de diyor felaha erenler dedi. Bize de sabıklar dedi. Onun için bizle beraber olacaksınız. Ensar da biat ettiler, iki emirde olmaz tamam dediler ve böylece Hz. Sıddık'ın halifeliği üzerine ittifak ettiler. Şimdi sadıklarla beraber olur. Tabii ayet Kerime özel meseleler için iner e, tebuk muharebesinden geri kalan üç kişi meselesi var, o da uzun bir ders. Bir ders onu anlatayım dedim ama bugün altından kalkamayız. vakit bakımından bir nefesimde tıkanıklık var diye e, efendim... <gülüyor> O bakımdan onu bir zaman sonra gelir. Kebuk mağlubesiyle çıkılmak emredildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başı, Hazrede bu bedi sırttık sırttıkların başı. Bütün sahabe çıktılar. Üç sahabe münafık değil de, münafıklar zaten yavan dolan, geri kalmak için bahane bulan. Bunlar sahabeden. Bu üçü mu bahre adam var.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 Ordu geçmiş gitmiştir, kavuşamazsın, kavuşamayınca da boşa gitmiş olursun. Gitsen onlar döner veya başka bir yere gidecekleri belli değil. Şeklinde geri kaldılar. Ondan sonra tabii onlara ne sitemler oldu, ayetler geldi, tevbeleri kabul olunana kadar onların canları çıktı, şey gerirken Medine Efendi sonrasında dönerken onlar özür dilemeye geldiler. Mevla burdu Özürleri kabul değil. Münafıklar geldi bahaneler, yalan, dolan falan. İşte münafıkları terk et. Onlar pisliktir. Yani onlarla uğraşma. Hadi tamam falan. Ama bunlar sağlam mümin olduğu için bunlara öyle olur denmiyor. Niye? Sen niye geri kaldın? E inananlar Allah'tan korkun. Sadıklarla beraber olun. Şimdi bu gece burada sohbet var. Sadıklar nerede? Sadıklar nerede? Bursa'nın ne içinde? Meyhanede, bilmem nerede, ev da, diskoda, sinemada, tiyatroda, şurada, burada, ekseriyetle belki de spor sahalarında. Adı sadık olanlar çok olabilir ama özü sadık olanlardan kaç tane bulabilir? Şuradaki adamlara bak, sadıklar nerede? Sohbet gececi ilim meclisi kurulmuş, amelde neftar. Kur'an tilavetinden eftal, hatim yapmaktan eftal. Ya! Allah için, din için ayet, hadis okunuyor, ilim meclisi, itikadını düzeltiyorsun. Ha sen şimdi burada sadıklar nerede? Bursa'da külliyede bu gece. Ne emrediyordur Bursalılara şimdi? Mesela, mesela misal veriyorum, sadece kendim, buradan bahsetmiyorum. Sadıklarla beraber ol. Sabah namazında sadıklar nerede? Yatakta değil. Ulu camide, küçük camide, orta camide. İlki. Sadıklar mescidde. Sadıklar safta. Sen nerede? Yatakta. Batakta. Sen nasıl sadık olacaksın? Ne emretti sana? Sadıklarla beraber ol. Her namaz vakti Cemaat, sadıklar camide. Yani sadıklarla beraber ol. Allah yolda cihada çıkılacak. Sadıklar cihatta, Çanakkale savaşında değil mi? Çanakkale ise Çanakkale'de. Allah'a verdiği sözde duranlar, vatanı düşmandan, kavurdan koruyanlar. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُوا فَدَقُوا Müminlerden öyle evler var ki, Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Kandet muharebesinde, vesair harplerde. وَمِنِ مَنْ قَضَٰى Şehit olmak derdindeydi, muradına erdi, şehit oldu, Allah'ın uzasına, rahmetine erdi. Evinin meyintazır, kimisi de bekliyor. Uhud mağarası nereden çıkıldı? Hatta Efendimiz sallallahu anh, rüyasında gördü, kılıcının ucunda kırıklık var, vesaire biraz bozgunlukla tevil ettiği bir hezimet olacak falan, pek Uhud'a çıkmak istemedi. Çıkmak istemedi. Medine'de duralım, çavullar geliyor, şey gelsin, şey yapalım. Efendim. ama sahabe-i kiram ne istediler ille Uhud'a çıkalım niçin Bedir'de Bedir çok büyük bir muharebe fakat Bedir'de şehit çok yok Bedir'de on dört şehit var on dört şehit halbuki küffar üçmiş değil ama melek oldularının da gelmesiyle Bedir muharebesi özel derslerde anlatmışım uzun uzun Bedir'de on dört şehit var e, Bedirdeki şeyhler hakkında da Velahık ulu uluye tefecîh billah yemîn. Allah yanda ölümlere <öldürürlenlere> ölü demeyin. Velahya <gülüyor> asıl dinler onlardı. E, bu sefer başka hadislerde de var. Velahyânun Rabbim yurzekû. Rabbleri katında diri dinler, rızıkları onlara gönderiliyor. Ferahîne bi mâ'te ammullâhi faddlühü. Allah'ın kendilerine verdiği lütufla ferahlanlıcı dinler, selimci dinler. E şimdi bu kadar müjdeyi dinleyince şehit olmayanlar ne oldu? Üzüldü. Bizde şehit olmayan sevinir, bir yırttık bu işten diye. Onlar niye şehit olmadık diye üzülüyorlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki Bedir'den sonra başka imkan çıkmadı, Uhud'a çıkalım da belki şehit olma imkanı bulunur. Zaten ondan sebep işte 70 tane şehit de fazla oldu Uhud'da, 70 şehit oldu. Halbuki de Bedir kadar da kuvvetli bir durum yoktu düşmandan düşmanda ama hikmet-i ilahi bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı tembihlerinin, uyarılarının terk edilmesi, bazı sahaba tarafından yani o, o da ince bir hikmet, uzun bir ders gider. olmak işte istediler. Efendim, <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zırhını dinci çıktı. Sonra gibi ki biz çok ısrar ettik. Senin bildiğin işler olur biz bilmeyiz. İstersen de çıkmayalım. Bu yöntem bir peygamber zırhını giydirdik, giydikten sonra çıkartması uygun olmaz. Artık bu yola düştük. Cihada gittik. İşte müminlerden öyle pehlivanlar var ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Canımızı sattık sana dediler. Sattılar hakikaten şehit oldu. Kimisi de şehit olamıyor. Olamadı. Kendini öldürecek hali yok ya. Kendini öldürecek abi. İtiham etsin. Ve minun menyen tazı. Onlar da şehit olmayı bekliyor, bekleyip duruyorlar. Bak doğru adam. Bekliyor ki ne zaman şehit olacak. Named dedi bu tedbiriyle. Allah'a verdikleri hiçbir sözü değiştirmediler. Yeziyallahu sadi güine bu suddîm. Sözde duranları Allah o doğrulukları sebebiyle mükafatlandıracak. Mükafatlandırdı bile. Sıdk Doğruluk. Söz verdin Allah'a. İnan Allah şaramin elmini enfusu ve malını on binlerce cennet. İnadın mı Müslüman mı söktü Müslüman? Müslüman ne demek? Müslüman malını canını Allah'a teslim etmiş. İbrahim Aleyhisselam gibi. Ateşe atılsa atılıyor. Çocuğunu kes, yatırıyor. Malını ver, bütün Fakir bu kara misafirleri doyuruyor. Hepsi yedi koyunları sürüleriyle, çobanlarıyla veriyor. Çok cömert. Çünkü Müslüm, ifadele Rabbul Eslim, Rabbi Rabbim ona teslim ol ey İbrahim dedi, hâle esrem ki Rabbil alemin, alemlerine Rabbine boyun eğdim dedi. İmtihanlara bak. Dünyanın Nemrud'u, tek kralı, en büyük yavuru, en büyük zalimi,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 Ta Kurban bayramında 40 tane fetva arıyor ki kurban kesmesem olur mu diye adam kurban kesme ne fetva Halbuki etini de kendi yiyecek yani. Etini de kendi yiyecek. E ette helal, atak kurbanı gibi değil ki, Bayram, uzhuya kurban bayramında kesilen kendi de yer. Eti de yiyeceğe aldı, hayvan kesmemek için bahane aldı. Bu adama oğlunu kesteseler keser He? Böyle bir imtihan İbrahim Aleyhisselam'ın başına gelen bizim başımıza gelecek. şurada kaç kişi kazanır? Kaç kişi kazanır ya? Ya. Hadi babaları da bıraktık. Baba belki bir daha doğururum der. Ama o, oğlanlar içinde kaç kişi kazanır mesela? Ya. O hemen düğünden büyük kesilecekse o geceden evden kaçar. Tabii. Beni mi ya. Yani babası kazansa oğlu kaybeder. Sevemmâ <Sessizlik> esnemâ, İbrahim ve İsmail ikisi de teslim oldular. Mesele sadece babanın kazanması değil, oğlunu da İsmail gibi olacak. Estağfirullah <Sessizlik> bismillah. وَذْكُوذِ الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْرَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيًّا ve kan yağmur ahlâhu bil ve zekât ve kan girda rubi ve kan kitapta İsmail an Habibim İsmail'den bahset Kuranda ben anlatıyorum sana anlat çünkü İsmail Sözünde duran doğru bir, bak sadık. Ayetleri görüyor musun? Geliyor, geliyor, geliyor, hep süt, sadakat ve sadık kötüünden devam ediyor, gidiyor. Bunları birbirine bağladığı zaman da pek bize uygun işler çıkmıyor. Bize uygun haller çıkmıyor. İsmail vadinde sadık, sözünde duran biriydi. Hem Resuldü hem Nebiydi. Of. İsmail ama yatırdığı zaman efendinin kurbanlık o Önce baba bağla beni de can havliyle kaçma sakınmayayım demişti. Bir zaman sonra düşünüp aman ya vakti diyerek kaç yaşında bir çocuk iken ey babacığım ne var çöz beni çöz. niye evladım kararın değişti çünkü Rabbim görüyor beni, şimdi bağlandı da zorla kesildi durumuna döneceğiz. Seve seve kurban olayım, bu nasıl işti ya? İşte sözünde sadık idi. O zaman hem rasul olursun hem ne görüyorsun? Ailesine namazı emrederdi. İsmail aleyhisselam'ı söylüyor, Çurhum kabilesinden evlendi ya, o meseleyi de anlatıyorum ya işte. Bir kere bir hanımını boşa sınırtmasını tavsiye etti, babası geldi gitti falan. Bir sohbetlerde anlattığımız bir mesele. Ailesine namazı emrederdi, zekata emrederdi, Rabbisinin katında rızasına ermiş bir kul idi, makbul bir, bir kul idi. Şimdi baba teslim oldu, oğul kaçtı. E ne olacak? Baba ne Ama felemmâ İkisi de teslim oldu. Ve kellev'in cebin, İsmail'i yanına yıktı yatırdı. Ve ne o zaman biz ona seslendik, melek tarafından veya kendi zatıyla tecelli edebilir. Ey İbrahim, ey İbrahim, kaçsak dertten rüya. Dikkat et. Peygamberlerin rüyası vahiy olduğu için amel etmeleri zorunludur. Bizim rüyamız böyle bağlayıcı değil. Mesela bize rüyamızda dediler ki, git Emir Sultan'da kurban çarsın dediler başına bela kalksın dediler veya şu muradın olsun dediler rüyamızda. Bu bizi bağlar mı? Yani farz vacip falan olur mu? Olmaz. Ama sen bu rüyayı kendin eee dünyende rüyası çıkan biri değilsen, karma karışık şeyler görmeyen, namazında abdestinde bir adam değilsen bu da bana boşuna gösterilmemiştir. Eee kesin veya tafsir bir konu aydatin dersen iyi olur. Ama bağlayıcı değil. Kurman kesmeni bile bağlayıcı değil. Çünkü rüyadır. Senin rüyan vahidi. değil. O rüyeden rüyan peygamberlerin rüyası böyle değildir. Onların rüyası vahidi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadislerde cennetle ve Cehennem hakkında gördüğü rüyaları anlatıyor. O rüyalar senin benim rüyam gibi kabul edilmiyor. Bukhari'de Müslüm'de hadis olarak diyor. Çünkü neden iki melek geldi?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 Benim gösterdiğimi bildin, yalan kabul etmedin, doğru kabul ettin, gereğini yaptın. Şimdi ben gereğini yapacağım, koç göndereceğim, İsmail'i kurtaracağım. Ama mesele nedir? Sen bu imtihanı kazandın mı, kaybettin mi? Kazandın. Sözde durmak meselesi. Müslüman mısın? Müslümanım. Müslüman ne demek? Malını, canını Allah'a teslim etmişsin. Daha sen ona karışabilir misin? Karışamazsın. Efendi Hazretlerimizin, Kardeşi Aleyhi ve Sellem. Kısada öz beyanıyla sen malı canını sattın cenneti satın aldın sen malına karış yani nereye karış cennetine karış ne demek cennetine karış cennete girince de ki hani burada ya yani bir ağaç lazım bahçede ağaç yok. ne bakalım sana 100 sene gölgesinde kesemezsin. ağaç kendiyle mi sen burada bir köşk yapın de. o anda oluyor mu olmuyor? Mu? sen kuşlar havada uçuyor bu ne güzel yemir diye düşün aklından geçir bak bakalım o kuşlar pişmiş halde önüne düşüyor mu, mu? sen cennetine karış eksiğin varsa ne istedin de olmadı beyan eyle sen malacana karışamazsın çünkü sattın sattın müzikçilik yapma sattıktan sonra mala karışmaya kalk. arabayı sattın adam da müşteri aldı Ondan sonra telefon edin, ne var? Acaba ne var? O koltuğun üstünde ben bir geri geçirtmiştim, yaptırmıştım da o deriyi de ben alabilir miyim geri? Sen ne aklı geri adamsın? Ha şeyi, Kırkan'ı unutursun al. Koltuğun derisi bu araba hesapladır, deri deriyi süpece. Var böyle antik antik adamlar, Nasrıt'un hoca gibi. Mu vaalek adam diyoruz. Zaten hep gitmek işi bizde gitmek. Sana bazı anlatıyor da. Akşehir'de evi satmış şehirde. Dedi ben köye çıkacağım. Müşteri de talep dolandır demiş. İyi o gevende. Ya yani sen öyle istiyorsun köye da ben köye çıkacağım. Sen de bu eve güzel. Hem ev. şeyladım bu evi demiş. Ben sana sattım da. Pis kapta bir çivi çaktıydın bir zaman demiş. O çivi pazarlığa dahil olmasın demiş. Allah Allah! Ne şakacağız lan? Olmasın demiş, şey. o ev benim oldu da. Bir de geçirmiş, bir de sevmiş Ama kocanın bir düşüncesi var da. Her hafta şeye iniyor, çarşıya, bir şeyler alıyor, taşıyamıyor. Öbür tarafları dolanana kadar kapıyı çalıyor, ne var? Şimdi bizim kimiye alsın. <gülüyor> Onlar adam diyor, ne şey aldık ya. Ha yok, bir şey temiz bir şey, o kadar. O da bir şey değil. Bir gün doldurmuş şeyi ne olmadı? de işkembeleri patlak torbadan akıyor her taraf, kokuyor her taraf bizim çivi yağız, öbür gün ciğer almış, öbür hafta bilme. Ya hoca dedi al dedi, çivini de evini de görü dedi ya bu. Her hafta bizim ev ne ya? E bir şey de diyemiyor ki ben bunu almıyorum diye. Dedik onu pazarlarda hal etmedik ya. Benim içimi yapıyorum sana da. Şimdi bizim Müslümanlığımız bu işe dön. Malı canı sattın mı? Sattın hadi sabah namazında cemaata git ama yarabbim uyanamıyorum. ya sen bu cana karışmıyorsun karışmayacaksın da. Sen canım değil mi? De. Kaç saat uyuma izni verdik sana namaza niye kalkmıyorsun ya? ama film dörtte bitti yani sana film seyretmek harbi miydi? film dörtte bitti diye arku buçukta namaza kalkmıyorsun camiyeyi cemaata çıkmıyorsun eee malın canını sattı değil mi? ben evet onu sattım zekat ver hesap ama benim zekat çok tutuyor ulan zalim sana mı acayacağım 40'ta biri çok tutuyorsa 39'u ne kadar demek ki niye vermiyorsun fakire bu paraya zekat fazla değil mi senin kaç parçın vereceksin lan 40'ta bir. zekat veremiyorum hacca git dükkanı bırakamıyorum işi batırırlar çocuk çocuğum hacca gidemeyen öğrenince dükkanım işim bozulur diye gidemeyenler doğru Efendim mezara gittiler. Hacca gidemeden mezara gittiler. Halbuki haç farz olup da hacca gitmeden ölenlerin durumu mu olmadı? Gelişlik buldu, imkan buldu yani parası, sağlığı, saati yerinde. İşler çok yoğun. 70 yaşında adam var. 70 yaşında. Ta hacca gitmeyi düşünmüyor. Sanki evlenme teklif ettik diyorum yani ben. Ya Niye? gideceğim. Ya niye daha hala işleri bir düzele koyabalık. Mezara girmeden senin işler yoluna girmez. Bitmeyecek ki bu dünya işleri. Bırak çık Allah'ın farzı bir kere ya. Genişlik buldun, akça gitmedin. Durumun ne olacak? Sen sadık adam mısın? Doğru adam mısın? Sadıklar nereden? Arafattan mı? Bina da, Allah söz vermiş, neflek neflek demiş daha ruhlar aleminde buyur Ya Rabbi emrini amaderi demiş, zekat farzı olduğunda haç farzı olduğundan isap meselesidir o. Kalkmış sözünde durmak için sıdkını ispat etmeye gitmiş. Sen neredesin? Hac sana farz olmuş. Ama sen İstanbul'dasın, Burçadasın, Dükkan'dasın. Sen bu farzı yapmadan nasıl sabit olacaksın? Felyal-ı cinşâ Yahudiye, minşâ Nostaniye. Haç farz olup da, imkan bulup da gitmeyen, ister Yahudi ölçün, ister Hristiyan ölçün, fark etmez diyor. Yani bu demek cavur olduğu anlamına gelmez. Ama durumu da çok içerisindir, ahirette gelmez. Durumu, bakın, yani cehennemde azabı var. İslam'ın beş şarttan birini terk etmiş bu kolay bir şeyi. Ondan meselesi, haz meselesinde, yani farz bir kere. Ama imkanı olanlardan, Beş de bir, dört sene de bir, dört seneyi mesela, o da iyidir, imkanı olanlar. Ama hac zordur, müşküldür, yalan dolana giriyorsun, yok işçiyim kasabım diye gidiyorsun halbuki kasaplıkla alakalı hiçbir bir şey kesemiyorsun. Böyle bir yalan dolan işleri ve karışıklıklar olma lüzum yok tabii ki yani. Yani hac için konuşuyorum, bir de kota var, bir de orada izdiham var, milletin de hakkına giriliyor, hac için ben öyle tekrar tekrar alim değilsin, vaiz değilsin, fetva verecek mistik değilsin. Her sene de Arafat'a gitmen şart değil. Çünkü farz değil ve insanlara sıkıntı veriyorsun. Ama onbaba genişlik vardı. <gülüyor> Her zaman olur. Hadis-i kutsi ile buyuruyor. İnne abden bir kul ki bedenine sağlık vermişim. Ve es'atu aleyhiz ku, rızkına genişlik vermişim. Yani bin dolar, iki bin dolar neyse şimdi dolarla indiriyor. Yani turizmle gidiyor. O kadar parası var. لَا يَفِدُوا fi فِي كُلِّ اَرْبَعَةَ عَوَامٍ وَفِي رِوَاتٍ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَوَامٍ Bir rivayet gördüm, dört senede bir benim evime gelmezse, bir rivayette gördüm, beş senede bir benim evime gelmese. siz limiti yüksekten tutun, beşe çıkartın, hadi o rivayet daha uydu size. Gelmezse nedir onun durumu? Ha, farzını yapmış şimdi bu adama bir azap medan yok da Le mahrumun, elbette mahrumdur diye. yani çok büyük dereketlerden mahrum oldu Yani umreye gidilmekte yani hac gibi değil kadınların zaten hac işi çok zor bir kere farzını yapsınlar ondan sonrakilerde erkeklerle karışma işleri günah sevabını geçme tehlikesi de var ama umre serbestlik var Gitmezse 4-5 senedir, senedir rızkı var, imkanı var, sağlığı saati var, mahrumdur. E zenginler daha fazla gidiyorlar, paraları daha fazla. Onun için daha fazla zengin oluyorlar. Niçin? Teab'e-u beynel haccı verin onlara. Hacc ile umreyi peş peşe yapın. Hadis sahiptir. Yani haçtan sonra onları Bir de gittiğin zaman haccın günleri geçti, İran'dan çıktı falan ondan sonra... Umre yapabilirsin, haçın peşine umre yaparsın. Bir de haçtan evvel yapıyorsun mesela. Kıran haçında haçtan evvel onda var, temettülde onda var, ifratta yok. Mesela o zaman ne oluyor? Haçla umreyi peş peşe yapmış oluyorsun bu hadisin sırrı. Bir de gidip gel dönüyorsun, bir daha gidiyorsun birkaç ay sonra, peş peşe yapına giriyorsun. Fe inne unâ yemfiyânin fakrâ, <gülüyor> haç umreyi peş peşe yapmak, fakirliği nef yedersin. Ne demek? İnsandan fakirliği uzaklaştırır. Hakikaten bu denen böyle sürekli giden var için hafirli gözükmüyor hatal var ya. Hızıkları bu. Öbürü de niye gitmiyor? Dükkan kapanırsa işler bozulur diye gitmiyor. O da burada sinek alıyor dükkanda. Ekonomi bozuldu diye. Pala çıktı yura çıktı ekonomi bozuldu görüyor musun? İşte o ağacın <gülüyor> diye giderler ekonomik bozuldu diyor. Ya hadislere uysa, işin müsaitse git, öbürü param yok gidemiyorum sen de ruhunla git. Sen ruhuna git, hem ruhu ruhuyla giden, bedeniyle giden de efkaldir, tahliye ameller, ne faziletli ameller var? <gülüyor> Medine'ye git, razı intiharaya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sen ziyaret et, ooo! Ne diyor iş? E yok, imkanım yok, bir kere gidemedim, selam veremedim. Cuma geceleri selamlar mübarek kulağıyla duyuyor, Kabil'in yanında selam veren, neyse Cuma gecesi salat-ı selam ailedi. Seni kim mi kimi kızından aşağı bırakacaksın? Cuma günü sana selamlanman selamlar arz ediyor. Şu salat kitabı anlatıp duruyorum. Bunun son bölümü, daha İstanbul'daki derste de zaman, son bölümde ne var? Cevher Akül Kemal var. Cevher Akül Kemal, Ahmet Ticani Hazretlerine bildiği ilham edilmiş bir salat Kaç kere okunsam?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 Hasta Allah'ın da günahkar olmak. Yemin etse ki ben Allah bir mecliste oturdum, vallahi dese sadıktır diyor. Yani mübarek, paran varsa git, paran varsa da yoksa da, yedi kere o salihatü selamı okursan Rasulullah geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakirler üzülmesin, gidemeyenler üzülmesin. Rasulullah geliyor, kendisi geliyor, bedeniyle geliyor. Ruhuyla değil, bedeniyle geliyor. Ama sen göremeyebilirsin. Evli Allah'tan bazıları okurken sararlarmış, solarlarmış, böylece halden hale girerlermiş. Onlar görenler. Görünce Efendimizin geldiğini adam. Mübarek zat yerine duruyor. Biz tabii o makamda değiliz. Ama bizim görmemiz şart değil. Bedenine geliyor ya. Onunla beraber dünyada otur ancak ne olmasın? Sahabe olamazsın yani. Sahabe olamazsın. Otursan da bir mevhiste göremiyorsun e sonra var zuhuratta görsek yakazatak uyanıkta görsek İmam Süyücü Hazretleri kaç yüz sene sonra Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem dokuz yüz senelik ama uyanıkken görüşürdü ve hadis okurlardı ve Efendimiz'e hadisleri sorardı birçok evliya bu kitabın sahibi yani bu zikirlerin Ahmet İbn-i Efendimiz de o mecliste otururdu hadisleri sorardı salavatları ona yazdırırdı ama sahabe oluyor mu? olmuyor Sahabe ne demek? Efendim sallallahu aleyhi ve ruhu şerifin bedeli şerifinden ayrılmadan evvel görenler demek. Ama şimdi de bedeliyle gelse de gören sahabe olur mu? Olmaz. Ama yüksek makama erer mi? Ermez olur mu? Allah'ın önceden bize de mutlaka arasıydı. Sadıklardan olursak olacak. Sadıklarla beraber olursak olacak. Bak işte o üç sahabe mübarek Münafık değil, fakat tembellik etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1000 kilometre yola gitti. Mâ kâneli ehl-i medînetu'un havlu minel-i ağrâbe-i ar-resûlillâh Medine ehli olsun, etraftaki kabilelerin halkı olsun, Allah'ın peygamberi harbe giderken ondan geri kalmaları olacak şey değil. وَلَا اَرْغَبُوا بِيَنْ خُسُمْ عَلَّشِ Onun kıymetli canına o kıymış da o yollara çıkmış, haç susuz perişan bin kilometre gidecek sıcakta, en sıcak zamanlar rastladı hurmaların olgunlaşma dönemine. Bir de geri dönecek, bir de harbe gidiyor. Benim peygamberimden senin canın daha mı kıymetli ki? O çıkıyor da sen canını esir diyorsun da ve evde kalayım diyorsun başın masal senin yataktan kalkıyor teheccüd buluyor sabah navazda cemaate çıkıyor işrak bekliyor senin canın ondan daha mı kıymetli ki sen efendimiz rahattasın olmaz buyurdu bu üç sahabi işte burada e, <gülüyor> bir yanlış ettiler. ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla selamı kesti konuşmayı kesti İnsanlara da dedi ki bunlarla konuşmayın ama münafık olsun sorun yok ama Müslüman olunca çok zor geldi bu. O kadar zor geldi ki, O geri bırakılan üç kişinin de tövbesini kabul etti maati geldi. Ama hatta eda, Geliş dünya onlara dar geldi. Kendi kendileri içlerine sıvamadılar. Canları onlara dar geldi. O zaman yüellâ menciye minallâhe illâ Allah'tan kaçış kurtuluş yok, ancak Allah'a sığınarak Allah'tan, azabından kurtuluş var. Bunu yakinen anladılar. Bir tanesi kendi, Ravza'nın direğine bağladı. Aç susuz yedi gün, arada bir bayılıyor, açlık rafuzundan tekrar ayrılıyor. yedi gün falan uzadı. Zannedersem çevrelerinin kabulü de 50 gün sürdü, elli gün. Dayanamadılar, hanımı konuşmuyor, hanımı da selam veremiyor.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 Ondan sonra acıyordu ona ama Mevla'dan müsaade gelmeden de. Ya. Ama onları çağırdı, onlardan ifade aldı. Dedi ki siz ilk medeni ediyordunuz, niye bizimle gelmediniz? Orada doğru söyledi. Ben nefsime uydum, yani bahane uydurmadı da. Zaten bahane uydursaydı da Resulullah Salman'ı yutturabilir miydi?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 Camide, cemaatte, sohbette, zikirde, sadıklarla beraber olur. E ben radyodan dinliyorum. İşte radyodan dinlersen ilim alırsın ama, yani dinlediğin şeylerden faydalanırsın ama, sadıklarla beraber olun sırrına da eremezsin. Çünkü orada da ayrı bir mesele var. Nedir o? Sohbet beraberliği. O Efendimizle beraber çıkmayanlar da hoş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 imkanı var cemaat sohbette toplanmış Allah yolunda onlar yok burada onlar kaybederler yani fazileti kaçırırlar fazileti belki sonradan internete atılıyor bugün dinleyemesen internetten dinliyorum falan ama onlar ilim kazandırır İlim çok önemlidir ama bir de zikir meclisi var mecliste oturmak var orada af olmak var günahların sevaba döndürülmek var feyizlerin yağması var rahmetlerin inmesi var Sekinetin kuşatması var, Allah Teala'nın meleklerlesin o cemaati anması var, meleklerin onlara istifarı var, var var var var. Dünya kadar ilave, sevap da fazilet var. Bunu evde dinleyenler, internetten dinleyenler, şu cemaata gelen bir olur mu? Nas? Sahabenin netodu, husurunu sohbet ve sohbet mübareklikte.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 eğer her dönemde sadık kullar yaratmayacak olsaydı ey bu sadıklarla beraber olun buyurması da bize gücümüz yetmeyen bir şeyi yüklemiş olmasıydı halbuki Mellâ teklif-i malayı tak yapmaz takat yetmeyen işi yüklemez sadık yoksa ben de sadıkla beraber olacağım o zaman sadıklar var mıdır arayalım mı belki de bulmuşuz da hala aramıyorum balıklar toplanmışlar denizde Birbirlerine sormuşlar ki su diye bir şey varmış. Bu su nasıldır? Balıklar biliyorsun her ümmetin içinde uyarıcı var. Yani kuşların, balıkların her türlü hayvanların dahi reisleri var. Ayette de bu sabittir. Demişler ki reisimize soralım. demişler su diye bir şey varmış biz bu suyu çok merak ediyoruz. Demişler. Ve de onlara pürmüş. Ve demiş ki, siz bana susuz bir yer gösterin, ben de size suyu gösteririm. Yani içiniz dışınız suyun içinde zıttı, ben sana suyu nereden göstereyim demiş. Yani sadıklar nerede? Ah sadıklar. Ha cemaatin genelini konuşuyoruz, içinde benim gibi okkabazlar da var. Kusura bakma, ben burada konuşuyorum diye sizin en faziletiniz değildir. Vallahi de değilim. Vallahi buyum. Konuşuyorum diye bu rozancı başım bana düşmüş. Ayrı mesele. Ama bu sadıklar var burada. Görüyorum, tanıyorum yani. Sadık sadık kullar var. Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir sadık kul başımızda elhamdülillah. Sıddıkların reisi diyebiliriz. Bu zaman için tabii ki. Bu zaman için. Bu asıl için. Böyle bir mürsizimiz var hayatta. Allah başımızdan eksik etmez. Sadıkları arıyoruz. Nerede? Hindistan'a mı? bazı tane git. Ne çiğe git, ne buraya git. Giderken dolaş, türbe kapısı derdi alakalı alakalı. Deri yine dönersin bu kapıya. Ben de biraz meraklıyım. evliyaya çok çocukluğumdan beri evliyan meraklısıyım. Böyle görürsem uzun sakallı falan var, ona böyle bakarım ve derim huzur abi mıdır, annu böyle evliya mudur falan. Çocukluğumdan beri hastalık derecesinde. Böyle bir şeyim var. Bir sene sağsa izem 81 senesiniz. Efendi Hazretlerimizle beraber, o sene de hiç kimse gelemediler o zamanlar biz. İki kişi, üç kişi gittik. Halda abi de idi o da yanımızda yok. Beraber iniyoruz. Harem-i Şerife doğru, yine tam mı sanki, hatırlıyorum. Tam Harem-i Şerife doğru e, yanaşınca, şeyde de kitaplarda okumuşum, umam Gazali Hazretleri meselelerinde vesaire, her gün güneş doğmadan bir de güneş batmadan Kabe'yi mutlaka kutuplardan, evliyanın reislerinden biri mutlaka tavaf eder ama her gün. Ben şimdi böyle da öyle bakınırım. Öyle ararım yani mutlaka bu saatte bir kutuplardan biri var ama kimdir nedir böyle Aranıyorum tabi ama belli olmaz yani. Bazı kendini gizleyebilirler ama tabi ki sakalsız sarıksız böyle dümdüz falan olmaz yani kutup. Bizim metin Attila metin hocanın bir şeyi var ya mu bağa rekan. Gitti Hindistan'da evliyavlanma zallana seyitler işte bizim silsilemiz seyit medayini azap. Gitti orada da bayağı nezallar var orada kutup yazıyor orada kutup yazıyor <gülüyor> dedi. Nezallara geldi dedi bu bağa kutuplar bizi gibi kutup ayılar ayılarımıza kabul dedim dedi ya. O da bu antika diyor ama nezlik yani Attila metin hoca cesme var cesme var adamda cesme vardı. Ben akıllı geçiyorum da akıllı düşüne ne kadar o cesmeler geçer yani. Ne dedim, hiçbir hırda mı dedim, her taraf kutup ya. Dedi. bizim gibi kutup ayları da gelmişiz, ziyarete dedi yahu. Ya bizim ne olacak bizden? Ama sevgi meselesi, en büyük sermaye muhabbet. Bu da sermayemiz. Seven sevdiğinden ayrılmayacağım inşallah. Efendim, Böyle. Şimdi, rivayeti de duydum ya, güneş doğmadan kutuplardan biri tavaf batmadan tavaf eder. Öyle var mı? Dilenci kılığında fakir fukara, Aslanlul Meşayıhtan var, Bukhara Meşebeti hiç diş, deşik vardır tabakta, onu e, böyle anlayanlar, görenler olabilir. Fakat, şimdi dedim içimden dedim, yahu dedim, yani hareme doğru yaklaştırmış milyonlarca da hükkat var tabi, Allah'a Allah, ne veliler, ne kutuplar var, dünyanın her yerinden oraya geliyorlar. İçimden dedim, efendi de önde gidiyorum bari ya dedi ne veliler vardır acaba dedim düşünürken döndü arkaya dedi dedi bana bir şey demedi dedi ki alayder efendi babamız buyururdu ki evet evliya Allah kalbi okurlar mesela ne buyurdu evladım haremeyni ni muhtermeyi böyle kapı bulamazsınız <gülüyor> ne demek istedi bana Mekke, Medine'yi dolaşsanız bizim Nakşikarikat'ın, Halid'in kolunu, bu İsmet babanın bu kapı gibi bir kapı bulamazsınız. Ya bu son ahir zamanda bu kapı. Kalmış. Bana ne demek istedi? Aranma. Aranma, aranma. Burada. Benim demedi. Ama efendi baba buyuruyordu ki çok acayip cevazılı bir cümle yani. Mekce Medine'yi böyle tabu bulamazsınız. Şimdi sadıkları arıyoruz. Sadıklar nerede? Sadıklar nerede? Ben de <gülüyor> Hazretleri gibi sadıklar. Mekce Medine'de bulamazsın. Şimdi. Kabirde çok mu? Üstünde böyle bir zat. Orada da vardı ama böyle bir zat var. Muhammed Mazhar Efendi vardı. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin yedinci torunuydu. O senesi 81 senesi de kubbenin yanında onun tetkisi ve vardı, Bizi orada ağırladı, müşahber etti. Bayağı da ağırladı yani mübarek. İstanbul'a da gelmişti önceden. Büyük şeyhlerdi efendim İmam-ı Rabbani'nin Hem de şerhiydi fakat tabii o vehabilikten sonra kendilerini gizlemek zorunda kaldılar. O zaman da 80 küsur yaşlarındaydı yani. Biz kahvaltı ettik, işte çıkıyorduk kapıda, bize deli halde abi var, efendi babamızın oğlu, büyük. büyük değil de ortanca oğlu. Bir de ben, ya bak, az az da Türkçe konuşuyordum Mazhar Efendi Hazretleri. Ben, ben diyor yani kendisi ben alemleri gezdi. Alemleri gezdi ne demek? <gülüyor> Gezmediğiler kalmadı. Endonezalara gitmiş, Hindistanlara gitmiş. Zaten İmam Rabbah Hazretleri'nin esasen Hindistan'dan geliyor. Efendim, şeceresi. Onlar da Medine Hindistan'dan gelmiş. Ben alemleri gezdi, Mahmud Efendi gibi bir zat görmedi. Türkçesi az ya, görmedim diye miyim? Görmedi. Allah bize nasip etti elhamdülillah. Biz sadıkları tanıdık. Sadıkları sevdik. Sadıklara uyduk.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 En azından sadıklarla beraber ol. İşte bu sır vermek lazım inşallah. Bir cemaatte sohbette, camide, haçta, umrede, hayırda, hasenatta beraber olur. Bedenen beraber olur. Bir de ruhen beraber olun. Tarikat-ı Aliye'de rabıta var. Rabıta nedir? Rabıta nedir rabıta? Sen şimdi burada gözünün varsın. Mürşidini ya da Allah dostlarından hangi zata intisab ettin? O zatı yanında diye düşünürsün. Onun huzurunda olduğunu düşünürsün, onunla birlikte olduğunu düşünürsün. Buna rabıta deniyor. İrtibat mağarasında yani bağlantı kurma. Aslında burada şimdi kablolar var, şunlar var, bunlar O Adam yukarıdan bağırıyor, git yan gitti diyor. <gülüyor> Çünkü oradan gelmiş gitmiş olabilir ama bağırıyordu o demin. Neden? Kablo koptu? Yani irtibat kesilince oradan ses...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 ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme rabıta yaparak kendisini Gazze-i Tahrada, kabri Şerif'in yanında ve Muace-i Şerif'e de Efendimiz sallallahu huzurunda düşünebilir mi? O düşünce ona fayda verir mi? Zaten hep mevzulu Bir etki yapar mı? He? Tecrübeye bağlı. Ben de yapıyor. Sizde yapar mı etki? Ben sana şimdi bir misal vereyim sen efendim e, çok beğendiğin bir kadını hayal etsen şehvetle hayal etsen onu düşünsen kadının kendi yok resmi de yok 40 sene evvel gördüğün karıları bile unutmuyorsun be adam ya konuşturacaksın beni için kitabın kenarında, ortasından konuşmayayım da yine sen o kadını hayal ettiğin zaman senin nefsinde şehvetinde tahrik oluyor mu olmuyor mu e peki bir kadının düşünüp Şehvetle tev, düşünen, sırf düşünen ilk ortada bir şey yokken ondan bile tarık olup da efendim, hatta uykudan evvel düşünsen, rüyanda onunla birlikte olsan ihtilap oluyorsun. İhtilap oluyorsun yani kamyonu deviriyorsun yani. Kardeşim kamyonu devirmek kolay mı? Uyanık adam kamyonu pat saatte deviremiyor. Sen uykudayken hareketsiz kamyon devriliyor. Neden? Bilinçaltı meselesinden. Rabıta nedir? Bilinçaltını geliştirmek de he karıyı düşündüğüm müekçi oluyor peygamberi düşündüğüm Şirk oluyor hadi gitme en büyük müşrik senden o zaman niye işin gücüm onu bunu düşünüyorsun kafanı çalıştı ne düşünüyorsun tapmak için değil o senin mabudun değil sadıklarla beraber olur bu beraberlik allah Teala bize şey, sadıklarla beraber olmayı emretti mi Emretti. zaman koydu mu var mı burada zaman Var mı burada mekan? Sadıklarla beraber ol. E şimdi bu beraberlik, adamın işi var, gücü var, çoluğu var, çocuğu var. Devamlı mürsidin yanında nasıl oturacak? Tepkede nasıl zikredecek? Değil mi? Para kazanması lazım, çoluğa çocuğa bakması lazım, yola çıkması lazım, sefere gidecek, dönecek. O zaman bedenle vaktin fırsatın olunca bedeninizle beraber sadıklarla beraber olun. bedenen beraberlik mühssel olmazsa. Yani fırsat, bedenen fırsat yok, o zaman neyle beraber olun? Kalbimizle ve ruhumuzla beraber olun. Esasen bizim kiminle beraber olmamız lazım? Mevla ile beraber olmamız lazım. Ama Mevla bizimle her daim beraber mi? Beraber. Siz nerede olursanız olun o sizinle beraber. Mekandan münezzeh, peki. اِنْ iman لَا اِمَانِ الْمَلَيْنَ عَالَمَا اَنَّ Kişinin imanının en faziletli derecesi nedir? Nerede olursa olsun Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu bilmesidir. Çünkü hissedemeyebilirsin ama benle beraberdir bilirsen bu da imanın eftal mertebelerinden biridir. Peki, peki o seninle beraberdir. Sen kiminle berabersin? Nefsinle berabersin, şeytanla berabersin, film seyrettiğin filmlerle, dizilerle, Mevla seninle beraber, sen Leyla ile beraber. Olmadı bu iş. O zaman ne olacak? Elin işte gönlün işte olabilir? Yerken de içerken de uyurken de hanımınla eşlik ederken de kalbin Mevla ile beraber olabilir. Olanlar var mıydı? Var. Onlar sadıklardır. Sen zaten sadık olamadın. Sana sadık ol demiyorlar ki zaten. Biliyor musun senin ne mal olduğunu. Sadıklarla beraber ol. Beraber ol. O zaman ne oldu? İşhabu ma Allah. Bu da büyük evliya Allah'tan çok büyüklerden birisi gibi Hisal-i Kusya'ya geçer. Ey kullar! Allah ile beraber olun. Şimdi geldi bize bir ağır büyük. Allah ile beraber olun. Şimdi Mevla bizle beraber de bizim onunla beraberliğimiz zor. Çünkü Mevla insan yönetiyor, yaşatıyor, bütün efendim, kemalatıyla, kudretiyle, ilmiyle ihata ediyor, kavuruyor, kuşatıyor ama... İnsan ondan bir eser zahiren hissediliyor. O zaman Mevla ile beraber olmak insan için çok müşkil. Fe'il nem tesatı'yû Eğer Allah ile beraber olmaya güç bulamıyorsanız Ashabu Na'amen yashabu Na'allahi Allah ile beraber olanlarla beraber olun. O zaman da Allah ile beraber olanlarla beraber iki kısımdır. Bedenen olabildiğiniz kadar bedenen olun, bedenen sıhhat, vakit, imkan bulamadığınız da kalbinizle onları düşünün. Çünkü Allah'a düşünmek mümkün değil. <gülüyor> fi âlâ Allah'ın nimetlerini düşünün ve yâ tefekkerû fi zâtillâh. Allah'ın zatının nasıl olduğunu düşünmeyin, çünkü şekilden güneşledir şekil veremezsiniz, veremeyince de kafadan duman çıkar, motoru yakarsınız. O zaman ne yapın? Allah'ın nimetlerini düşünün. Peki Allah'ın nimetlerinde en büyük nimet kimdir? Ne çeşit? Resim çok var öyle benim. <gülüyor> fayda yok benim. Resimden fayda yok değil <gülüyor> mi? Laf, Lafı, lafını dinleyin. Yani. Sözümden fayda var. Amel edersen tamam atımı gördüm. Ben de resim çektireceğim hatıra binler mi bilmiyorum. Kefenime koydursam, meleklere göstersem para eder mi? Ulan derler o. Senin yanında durduğun senden bozuk lan derler. Meleklerden bir zoppada yiyebilirsin yani Tevfik abi diyesi. O da ben, benim yüzümden hayır yok. Konuştuğumda hayır var. Şu yalan yanlış konuşmam. Bak ben söz meselesinde konuşma meselesinde sadıklardan inanmadığımı konuşmam Doğru güldüğünü konuşurum, ayet-i konuşurum, yalan yanlış konuşma. <gülüyor> Amel bakımından sadıklardan mıyım? Olmaya çalışıyor. Olmaya çalışıyor. Allah hepimizi sadıklara ilahat eylesin. <gülüyor> Ama sadıklardan olmak zor. Şimdi, sen Ebu'la gısırtlık değilsin, şu değilsin, bu değilsin. Ama bizim de normal vatandaş olarak Mevla sadıklarla olun diye diyor? E bu sadıklar hiç yoksa, kimden olacağız biz? Bursa'da hiç sadıklı olmazsa, Bursa'daki müminlere en inan sadıklarla beraber ol. Bursa'da sadık yok. Ne yapacağız? Olur mu şey? O zaman mutlaka Bursa'da sadıklar var ki sana diyor onlarla beraber ol. Şimdi kim bunlar? <gülüyor> Zahirle yetinenler değil. Yahudiler doğu tarafına Kudüs'ün kıble etmişler. <gülüyor> Kıristiyanlar batı tarafına mesela yöneliyorlar. Kudüs'ün doğu ve batısına yön, dönmeniz yani Hristiyanlar doğu tarafını kıble edilmişler. Doğru. Meryem Vâdeli çünkü e, mekânen şarkıya, doğu tarafına gitti doğurmak için. Beyt-i Lahâm. beyt, beyt Kudüs'ün şark tarafına düştü. Onun için Hristiyanlar o tarafı kıble etmişler. İsa'câh'ın doğum tarafı, doğduğu tarafı. Yahudiler batı tarafını, çünkü Musa Aleyhisselam Tur'un batı tarafında Mevla'yla mütalem ettir. Onakildim canıb-i gharbiyeyim. İzbazayn elâ Musa'yı. Musa'ya vahiy gönderirken yani sen batı camibinde değildin. O batı oradan geliyor. Orayı kıbleye girmişler, oraya dönmüşler. Ama Allah sonra yeni peygamber göndermiş, onu alınmamışlar. Yeni kitap indirmiş, Yavgı Nebise Aleyhisselam'a tabi olmadı. İncil-i Şerif'e tabi olmadı. E sonra Efendimiz Efendimiz'e göndermiş Kur'an'a, öbürlerini nesretmiş. Hristiyanlar da bu tarafa tabi olmadı. Kaldılar sapıklıkta. Şimdi biz iyiyiz, takva, takvayız, biz sadıkız, biz şiiriz bilmiyoruz. Yavgı Nebise onlardan daha doğru bir Allah'ın kulu yok. Ve sadece onların işte değiştirdikleri, tarif Tevrat Hak ve cennete kim gidecek? Ancak onlar gidecek. Başka hiç kimse gidemek. Bu bizim ilahiyatçılarda uğraşıyor. Onları cennete göndermiyor. Ya onlar zaten kendi garantilemiş cenneti. Senden mühür istemeydi. Ne yalakalık yapıyorsun ey profesör? Peki sen ne olacaksın senin durumu? Yahudi'ye sorarsan Müslümanlar cennete gidemezdi. Ama bizimkiler ne? Çok e, ne efendim, e, centilmen davranıyor, önden buyurun efendim <gülüyor> Allah-u Teala da buna, hadi sen de onlarla beraber. Masalın sadıklarla beraber ol diyorum gidip, masalınla olan süreçlerle beraber oluyorsun sadıklarla beraber, diyor. Sadıklarla beraber diyor sana Kur'an. Sen ne işin var Yahut'iyle, Hristiyan şeyden? Cennete mi gidecek, nereye gidecek? Dünyada hukuk var, kul hakkı,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 Şartlarını beyan eden ayet-i kerime okuyorum. Şimdi biz sadıklarla beraber olalım da kardeşim hep sadıklarla mı beraber olacağız? Biraz da kendimiz sadık olalım da birileri de bizle beraber olsak. Nasıl Teklifi. He? Efendi Hazretleri mübarek evli ya, fenel Efendi Hazretleri fena, üç kişi beş kişi sayıyoruz. Onlarla beraber ol, tamam da kardeşim. Dünya fani, herkes gider. Bursa'da ne kadar sadık zatlar vardı, otuz sene evvel? Çoğu gitti. Ne nurlu zatlar vardı, ne heliler vardı bize, Bursa'da bizim tanıdığımız, evet dediler. E şimdi, yeni sadıklar üretmek lazım. Neden? Öbür gelenlere de sadıklarla beraber olun diyerek, numune intisar olarak öne koyacağımız, gösterebileceğimiz zatlar yetiştirmek lazım. Öyle lafla konuşarak, herkes sadıklarla beraber oldu. Ama birileri de sadıkların kendileri olsun. Kim bu sadıklar? Neyseldir, rantivelle, ucuya kutlu, belenleştirdilerin ağırı. Ey Hristiyanlar! Yüzünü döndürdün doğuya. Ey evdiler, çevirdin yüzünü batıya. Veya yani kıbleleri var onlarında mesela. Takvaalık bu değil ki. Takvaalık sadece ne değil? Görüntü değil. Yöneliş değil. Ağlama duvarının dibine. Geldin kafanı Allah. İstediğin i̇şte kadar. Takvaalık bu değil. Ve la kimden bir oğaz. Gerçek takva sahibi kim? Allah'a doğru inanacak. Allah'ın oğlu var derse ne oldu? Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğlu diyor. Hristiyanlar Mesih, İsa Allah'ın oğlu diyor. E Allah'a inanmayı bozdu. Sadık olamaz. Ahiret gününe iman edecek. Ahiret günü öldükten sonra dirilmek nasıl dirilecek? Bedeniyle dirilecek. Ruhuyla zaten ölmemiştir, ruh ölmüyor ki bedenden ayrılıyor ya cennet bahçesine ya cehennem çukuruna gidiyor. Ruh zaten ölmüyor ki. Esas dirilmek neyedir? Beden nedir? Beden dirilecek. Ruh niye dirilsin? Ölmüyor ki. Ha yok meseleyi ya. Ruhla ne eylemıyorlar? Cesetler haşt olmayacak. Sadece cennette ruhani cehennemde ruhani ruhlar olacak. E ne anladık ondan? O zaten kabir halidir. Berzik aleminde o var. O zaman mahşerin ne farkı kaldı? Kabirde zaten ruhlar ya azaptadır ya nimet nimettedir. Ahiretin farkı var. Ahiret bedenle birleşmektir. Aynı bu bir insan dirilecek. İşte İtikad. Yani gerçek sabitler takva sahipleri kim? Evvela imanını düzgün yapacak. Allah'a doğru tanıyacak. Oğlular demeyecek. Kızılar demeyecek. Efendim ehl sünnete göre itikadını tavsiye edecek. Gözden geçirilecek. Ahirete öldükten sonra dirilmeye inanacak. Ve Allah'ıma o sahâvel melâketi. <gülüyor> Meleklere inanacak. Meleklere nasıl inanacak? Allah'ın kızıldırdığı haşa. İnanan kafir olur. Meleklerin erkekliği yok, kişiliği yok, günahları yok. Doğru inanacak. Vel kitâbi. Bütün kitaplara inanacak. Sen Tevrat'a inandın, İncil'e inanmıyorsun. İncil'e inandın, Kur'an'a uymuyorsun. İki, iman yok. İman yoksa doğruluk, dürüstlük yok. Hiç ve'n-nebi'yi yine bütün peygamberlere inanacak, Musa'ya inandın, İsa'ya inanmadın, kâfir oldun, İsa'ya inandın, Muhammed Mustafa'ya inanmadın, sallallahu aleyhi ve sellem, salavatullahi aleyhi ve sellem, âl kâfir oldun, bütün peygamberlere inanacak, ama inanmak yeter mi? Yetmez, tabi olacak, şimdi bir insan, ben ahir olan peygamber Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber ve doğru dürüst bir adam olduğuna inanıyorum, ama ben Yahudilik dininde kalıyorum, kendi dinimi de bırakmıyorum dese, bu adam Müslüman olabilir mi? Cennete girebilir mi? Giremez, çünkü neden? İman gerektirir? İttibana gerektirir. Son peygamberse, elçiye olacaksın. Geride kalan, geride kalır. Şimdi burası ne? Buraya kadar ne kısmı? Sadıklardan olacağız inşallah. Buraya kadar sadıklardan mıyız? He? Şüphemiz var mı? İmanımızda şüpheimiz var mı? Ya bu maddelerin hepsi âmentü billahi ve bütün inançun, in yolunun, in yolunda verdiğimiz şimdi. Onları saydı bu ayet. Biz de bunlara inandık. İnandığımıza göre buraya göre sadız buraya kadar. Dur bakalım şimdi. İleride gök fenerler dökülecek şimdi. Ve atel mâl. Malını verecek. Şimdi geldi mal verme. O hani bu para vermecinin gelince burada bekilme atacağı şeyi hem de nasıl verecek malı? Alahu bihi çok sevmesine rağmen. O kadar malı sevdiği halde sevdiği malı verecek. Ha sevmeyenin vermesi de çok makbul. Değil ya sevmediği malı vermesi de çok makbul. Değil. Zaten defolu usta bize ayırmış. Müşteri alacak yok zaten. On da zekatadı. Peynirin kokmuşunu bu eski peynir daha kalitelidir diye kursa zekat aslında. Niye müşteri da peyniri? Ne yapıyorsun kursa? En ipe indir ver. En izleyicini ver talebeye. Sevdiği malı verecek. Sevdiğinden verecek. Seve seve gönül hoşluğuna verecek. Cimriliği sevmesine rağmen verecek. Dört tane ayrı tefsir yaptım sana. Orada bir zamir var ama o zaman kaç yere gidiyor. Allahu hübdühü. Onu seviyor. Yani malı seviyor. Vermemeyi seviyor. Verdiğini severek verecek sevdiği maldan verecek ya. E burada ne var? وَيُطَهُونَ اَبْتَعَوْهَا لَا حُبِّهِ Başka ayette, insan Suresi'nde Fatım Ali Hazreti Ali Efendimiz, Hasan Hüseyin'le o Ehribeyt, Ali Aba ailesi hakkında. Borç tutuyorlar, akşama yiyecek iftarlık bir şey. Hazreti Ali Efendimiz gitti bir borç harç, un buldu, ÇT'li Fatma Adamız onu süylen falan işte yoğurdu, hamur etti, ondan sonra bir tane çörek onlar iftar edecek yani ikisi çoluk, çocuklar oruçlu de aç bir şey yok Allah Allah biz Resulullah'ın torunlarından daha mı şerefliyiz ki bu konuda bol yemek buluyoruz bizim hanımımız Fatma daha mı değerli ki efendim takıp takıştırdıkları bir sülaleye yeter yani biz Hazreti daha mı değerliyiz Efendim cebimizde bu kadar paralar saç ekmek alacak kadar, onun bir ekmek alacak parası yok borç alıyor. Bunları iyi düşünmek lazım, hazinet şeref mallar mutlu olsa böyle olur. olmaz. Tam akşam otururlar, efendim, sofraya köreyi koydular, onlar iftar edecekler, çocukları da yedirecekler, kapı çalındı. Takım. Buyurun, ee, siz ehli beysiniz, ee, yani Resulullah'ın ailesi siz, ben de miskinim yani, yoksul biriyim, bana Allah için bir şey... Allah için bir şey dendi mi, ne yaptılar? Kaldırdılar çöreyi. verdiler, başka da bir şey yok. Çalçı bazar kabağındı, şimdi gibi gece nöbetçi fırın yok. <gülüyor> <gülüyor> Nöbet cezare var, nöbetçi fırın da var ya. Ekmek buluyor şimdi gece var. Bir şey bulamaz var ki. İftarlık yok, sahurluk hiç yok, ertesi gün orucan yedir. Yine gitti bir un buldu, bir çörek bir şey bir yani iki kişi anca ölmeyecek ya bir şey her şey doymak, daha da doymak dertleri değil oturdular iftar edecekler yine kapı çalındı imtihana bak şimdi ne oldu siz ehli ee, ben yetimim Allah için bir şey verin. ya ne vereceğiz hanım kaldırdılar o söyleyi de ona verdiler ettiği ikinci gün İftar yok savun iç yok. üçüncü gün oruca niyet Efendim yine gitti bir un buldu bir ekmeklik bulabiliyorum borç al Borsa birikiyor zaten aldı getir. Rıfat Rifat mağazımızı ordu hamura falan zaten tahtları kalmamış yaptı ilk koydu biz olsak ne yaparız üçüncü gün gelene biz zaten ikinci gün gelene bir şey bir laf söz geçirilir üçüncü gün yumruk falan yani deli misiniz mağlupcuğum? Açıkça çocuklar ne yapıyor bu da Hasan Hüseyin'in mecalisi ama yürüyemiyorlar yürüyemiyorlar açtıklar. Hiç sen dolan ya, bu kadar dolanıp da bu kapıya kadar geldiğine kadar senin bayağı gezecek gücün var. Ben gezecek gücümde kalmadı. Öyleyse bizde acayip içtihatlar vardır, kıyaslar vardır. Bizim hanıma deriz ki hanım ne yapalım? Hanım çok akıllıdır bize. Şey. gün. Bu vermeme hususlarında kadınlar daha sıkıdır. O da ne ya? Ya bu da benim çocuğum görüyor, fakiri mi kalmış? Kalkışsın. Bizim istişarecilerimiz de bizden de ter. Evet, ama müstesna öyle kadınlar da vardır ki öyle kadınlar da vardır ki Allah için erkekleri bin geçer. Çok cömert ve infak sahibi vardır. Yok değil. Hatta kadınlarda daha da çok olabilir. Ama adam var. <gülüyor> Tencere kapak meselesi de olup birbirini bulanlar da vardır. Onlar tam yani. Zor iş. Ama kapıya gelen boş vermek yok. Nedir? Adam kimriğin biri? Efendim, İsrail oğullarında çok cimniler var. Beni İsrail zaten cimnilikle meşhur dolar. Bunlar milyar dolarları olsa 40 senelik çorabı saklarmış. He, bir tane cendin geçen öldü Yahudilerden. Evi çöplük ev gibi çıktı. Çünkü diyormuş ki her an kıtlık olabilir diyormuş. Ya çünkü Mevla biliyor, onlar çok haristirler, malat, dünya, şeyleri çok. Bin sene yaşamak ister. Şimdi adam bin senelik yaşama programı yaptığına göre ya mesela tekstil çökebilir, ekonomi bozulabilir, çorap üretilmeyebilir falan her şeyi saklıyor yani Yahudi verir. Onun için, dilencinin birinin kapısından dönerken demiş, güzel olmuş elinde ekmek. Demiş ki bu ekmek, kim hep sana demiş bunu? Şu evden bir kız verdi, ulan vay bizim kız verdi demiş. Gelmiş, kızın mi kesmiş öyle kimler var yani canımdan can kopar. Adamın biri bana dedi ölün elinde öl şimdi öldü Allah rahmet etsin Müslüman adam düüne. Ya o dedi her sene de zekatımı veriyorum ama ya hayır hamdanet kopatmış gibi oluyorum ya. Dedim Hacı abi ah, dedim. Rahmetle <gülüyor> Allah gayrımdır senin sevabın da azmamam. Ne diyemem acaba? Bir de geçiyoruz bu dükkanlarının önünden... Anadolu'da bir yer değil. Dedi ki bu dükkanın sahabı dedi, çarşıda tanınan bilinen adamdır. Zekatı kuruşuna kadar verir. Hesabı geri yapmaz. Takribi hesapta da yapmaz. Ama iki hafta hasta yatar dedi. <gülüyor> bu mübarek Müslümanmış dedim. Çünkü o kadar hasta yatmayı göze alıp da hesabını güzel yapan imandan gelir ya. Öbürü zaten ne hasta yatır der vermez ya. Yani bu adam da Müslümanmış. Yani. Ben bunlara imreniyorum yine o, o şeyi göze alıp ama ayağından et geçmiş gibi. Gitti çocuğun elini kesti ya kızı. Kesinler de yazıyor mu? Ondan sonra o kızı da yine İsrailoğulları o zamanki e, şeraata göre tabii. Bir gençlerin anında nikah evlenmek istedi. Kızın güzelliğini, tazı iletini, cömertliğini duymuş. Evlendiler. Elinin kesik olduğunu bilmiyor. Bir eli kesik. Allah Allah. Tam ondan sonra işte baştan da konuşmak lazım bu işleri. Neresinde? Ay <gülüyor> bu var kusuru var falan. Ondan sonra da kusurlu ayıp çıkarsa da tabii e, oğlana da yazık, kıza da yazık. Bunları bilmek lazım. Ama evlendiler, evlendiler. ilk gece sofraya oturdular, sol eliyle yiyor tabii. Sağ kesmiş babası zindi adam. Sol eliyle yediğini görünce birkaç kere dedi ki sağ elinle ye dedi. O da onu gizliyor böyle şeyleri. Ya dedi bu fakirlerin dedi işte o çocuk recepsilik etti. Dedi ki bu fakirlerin dedi, biraz daha bu muhaşereti bilmediklerini duyardım ama bu kadar da edepsiz olduklarını bilmezdim. Ya solayınla ne yiyorsun? Dedi. O da öyle mahcup olduğu anda bir nida geldi. İsrailoğullarında bizim gibi değildi. Adam gece evde gizli günah yapsa kapısına melekler yazarlardı. Kudret kalem ile herkes o günahı ve bu adam gece evde şu halkı işlemiş. Kimse de silemez bu yazıyı. İsrailoğullarında her şey alemiydi. Mevla nidalar hemen gelirdi. Şimdi bizde işler hep gizlendi. Ama yine de bizim hocalar, mağaziler her şeyi söylüyor işte. Nidalar geliyor yine de. Herkesin başına gelenlerin burada izahı geliyor yani. Ama onu herkes kendi düşünmesi lazım. Bunun benimle ne alakası var? Beni ne alakadar ediyor? Tam o arada allah Teala tarafından Melekler ibadet. Senin kendi rızası için ee, bir lokma fakire bir ekmek verip de elinin kesilmesine sebep olduğun sağ elini Allah sana geri iade etti. Çıkar sağ elinle Bu nidâret değil bak salim. Kurban olduğum Allah anasının kanında çocuğa eller ayaklar verir Allah. Dışarıda bir adama veremez mi? Bir damlasın yel ayak yapıyor Allah. Geri geri. Ama sen hangi Allah için verdin? Bu elin hangi Allah için kesindi? Allah da sana o elini iade et. Seni rezil etmez yani. Sen her Allah için, korkma Allah seni mahrum etmez, mahkum etmez, hafif etmez. E şimdi üçüncü gün tekrar bir koydular oturtlar, bu sefer kapıya kim geldi, esir geldi. Hani esirçi demek, tutsak olmuş, e, ağası da demiş şu kadar para getirirsen seni azat ederim, mükatep gibi. O yarışma için bir şey topluyor veya o uğurda dolanıyor, dolanırken de aç açık kalıyor tabii. Ben esirim dedi, siz ehli beysiniz, bana Allah için bir şey ver. Hadi bakalım, o çöreyi de ona verdiler ekmeği. Dördüncü gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve haber gönderdi Fatma anamız ki, Hasan Hüseyin'den artık göremeyecek hale geldi, gözlerimiz seri kesildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi, daha Efendimiz onların evine gelmeden, Cebrail aleyhisselam daha önce geldi. Ve bu ayetleri inzal etti ki, onların cömerttiği hakkında. Nebude ويضعون الطال ما لا يحبه مسكينا ويديما وشيرا إنما نضع منكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إِنَّا نَخَاذُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبْلُسًا قَنْطَرِيرًا فَلَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَدَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا Allah'ın Azim o Ali Hatıme o Hasan Hüseyinler yemeği sevdikleri halde yemeğe ihtiyaç hissettikleri halde yiyecek başka şeyleri olmadı halde üç gündür aç oldukları halde yine ne yapıyorlar? miskinin yetimi eseri tercih ediyorlar onlara yediriyorlar ve yedirirken de biz sizi Allah için yediriyoruz Teşekkür de istemiyoruz, karşılıkta beklemiyoruz diyorlar. Biri teşekkür etse, ama benim azabımı eksiltme, sevabımı eksikme teşekkür etme diyorlar. Çünkü biz Rabbimizden korkuyoruz. Önümüzde bir mahşel günü var. Çok suratsız bir gün, Şerli uzun bir gün, elli bin senelik bir gün. Biz orada ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Orada Rabbim bizi yedirecek, içinecek. 13'ü veriyoruz diyorlar. Bak orada ne diyor? kendileri sevdiği halde işte manayı oradan anla kendi muhtaçken veriyor muhtaç olmasa haydi hadi verir fazla fazla verir Allah da onları o günün şerrinden korudu yüzlerine güzellik kalplerine sevinç verdi sabrettikleri için muhteremler iş verer dolaşır nereye gelir sabıra gelir açlığa sabır fakirliğe sabır taviz vermemek dinden dönmemek, harama düşmemek, metruh bile işlememek, bunlar için lazım? Sabır, sebab, sabretmeleri sebebiyle onları neyle mükafatlandırdı? Ne cennetler, ne ifetler, ne sündüsler, ne istepraklar. Artık surenin altına doğru gidiyor, gidiyor, gidiyor. O kadar uzun tefsir şimdi vaktimiz yok. Yani müjdeleri sayıyor. Şimdi müjdeleri nasıl? Müjdelik adamsak sayalım. Müjdelik adamsak müjdelerimizi sahiplenelim. Ama durumumuz maalesef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 diyorum orada sadıklar var salihler var cemaate Allah için gelenler var kaç kilometreden Allah için adım atanlar var hele kadın tarafında çok ihlaslı annelerimiz bacılarımız var ben biliyorum e Allah insanlar o anda işte ben onlarla beraber olmak için buraya geliyorum kurtulayım onların hürmetini ama sadıkları azaltmayın her yerde sadıkları çoğaltın kardeş sıfatlar burada sayıyorum iman bitti iş geldi paraya Paraya gelince dökülmeler başladı. Mala muhtaçken veriyor. Kime veriyor? Zevil kurbağa. Yakın akrabasındaki muhtaçlar. En başta akrabadan başlanır. Ama zekat olursa anne babaya ve dedeye yukarı doğru verilmez. Oğla toruna aşağı doğru verilmez. Yanlara sağa sola verilir. Kardeşlere verilir, hala teyzelere verilir. Yanlara verilir, yukarı aşağı verilmez. Ama diğer akrabaya verilir. Ama anne babaya yani çocuk da sadaka verilir. Muhtaçlara yardım verilir ama zekat olmaz. Ve yetim verilir. Yani babası ölmüşlere, evlenme sakin, yoksullara, vebne yolda kalmış. Hey <gülüyor> muhrintigelle kendi konuştum. Ben de biraz dinleneyim herhalde. O pardon da şey yaptı. Bana acıdı biliyor musun? Dedim, ileri gideyim ben dedi seneler dur. ...yoksullara verirler. Redmesebi yolda kalmışan... belki memleketinde zengin olsa... ...yolda kalmış parayı çaldırmış ne yapacak adam? Ona da verirler. Ve sahiliğine... ...dilenenlere, isteyenlere... ...dün anlattım işte televizyonda bir şeyde baya. Anlatabildiysek, anlayabildiyseler. Dilenenlere verirler. Rezillik abi... şöyle azap olmak için para topluyor. Geliyor ve diyor ki sahibi mesut para birikirmen lazım yardım et bana diyor oraya da verirler onlara zekat da peki buraya kadar hepsi neydi Allah yolunda verirler <Sessizlik> namazı dosdoğru hakkıyla kılarlar bir namaza girersek şimdi kıyamete kadar bitmez 5-6 kitap yazdım sırf namaz için bir sayfayı geçti toplamı sadı lerkan abdestinden guslünden taharetinden vakti vaktine dolmak kazaya bırakma var. En azından farzları tabii. Farzlar mecbur. Ra'z zekate zekatı verirler. O zaman burada zekatı deyince gerisi nereye gitti? Gerisi hep sadakaya gitti. Sadaka verirler, zekat verirler. Tamam. Daha kimler bunlar? söz verdikleri zaman sözlerini yerine getirenler. Bak şimdi sadık olacağız ya, söz verdikleri zaman yapamayacağın şey söz, verme. Ben şimdi bu adamı savuşturayım da, sonra zaten onu bir şekilde geçiştiririz. Şu anda bundan ulaşamıyorum. yapma. Çünkü diyorsun ki yapacağım, geleceğim, vereceğim diyorsun, bu adam. Bizim Müslümanlar çok muhtem batabilir. Teburanızken indi Allah, ma la yapmayacağınız şeyleri söylemeniz kadar Allah'ı kızdıran bir şey yoktur. En çok ona kızarım diyor. Yapmayacağın şeyi söyleme. Gelemem. E, müsait değilim. Bir de şeyin çaresini bulmuşlar inşallah demeye. İnşallah de, deyince, yani geleceğim diyor inşallah diyor. Zaten o geleceğim inşallah diyeceksin o mecbur. Allah izin verirse demettir. O ayrı bir şey. Ama oraya inşallah koymak demek gelmeye de bilirim anlamına gelmez ki. Lan ne sahte sahtekar adamlar ya. <gülüyor> Efendi nazetleri diyor ki adama sakal bırak diyor. Tutturur, tuttururdu ya mübarek. Böyle yarım saat, bir saat. Bazısına bir şey demez. İldiyiz işte yani evliyaullahın tabii halleri. Memura uğraşmaz. Adamın memur olduğunda bilmediği, bilmedi ona bir şey demez. Derler efendi az der, sen buna hiçbir şey demedin. Sonra adam çıkar, al bay albayın albay yani. <gülüyor> efendi onunla mı uğraşsın yani? Değilir o şimdi. Ne diyorum size? Samsun'dan sohbet edecek kirasından cemaat bekliyor. Hacı bin Ali ararlar. Allah rahmet eylesin. Samsun kirasındaki cemaat. Yalnız akşam ezanına burada cemaat toplanıyor. Yetişiyorsun değil mi? Saat vakit ona göre. Öğlenden akşamak kirasına yetişiyor. Hacı ne geldi? Önümüze bir sakalsız çıkmazsa inşallah, çünkü benzincide bir sakalsız çıkarsa bir saat uğraşılabilir, ondan uğraşılabilir. Adama bırak bıraktı adam da diyor ki inşallah, Lan diyor inşallah diyor yalan konuşma derdi. Niye? Çünkü de, inşallah Allah izin verirse, Allah izin vermedi seni karı yapardı der. Ya zaten seni erkek yaptı, tüylerini saldı, köse yapmadı. Keşe yapmadı, mübarek efendim çakalı çıkıyor da Diyor ki Allah izin verirse. Şimdi onu yani yapamayacak diye paraya ne koyuyor? Tampon gibi koyuyor. E inşallah tampon diyecek Bırakamıyorum şu anda, bırakamayacağım dedi. Ya da derdi ki ne yalan söyleyeyim o diye bırakamayacağım. Geldi iyi ki doğru söyledin, doğrun da yalandan bekar oldu dedi. <gülüyor> Çünkü herhalde harama devam edeceğim dedi. Mubarık öyle, onun halleri öyle tabii. Biz onun gibi nerede? Biz yalnız önüne geleni sakaldan başlamayalım tabii ki. O mübarek manevi yapan anlıyordu onu. Anlıyor musun? Yoksa namaz kılmayana sakal demez. Ama bizde çok sakata sakatamazmam, ihtimalle. Biz imanla başlıyoruz. Her imanlar eliyle de değil mi şimdi? Adama elini tutuyor, sonra bakıyor altın yüzük var aa diyor. Altın yüzü karam ya, ateş şu bu, hatta bazıları alıyor at, altın yüzü adamın atıyor falan, <gülüyor> adamın malı sen ne atıyorsun dedi cebine koyacak ya, öyle emri bir mağrıf olur. Adam oluyor ki, ya kardeşim diyor bana hiç adımı sormadın, ne sorayım diyor diyorsan, kimsin diyor, adın ne diyor, Agop diyor. Ulan Agopa altın yüzü karam olur mu? Onun için emri bir mağrıfın usulü vardır, yani sen hemen sakaldan yüzükten başlamaman lazım, çünkü sen Mahmud İmende Hazretleri gibi bir evliya değilsin, El imandan falan öyle sırayla inerilirsin yani adama kopsa ona zaten sakal bıraktırmaya hüzün yok zaten e, kafasın bir kütah var yani fark etmez onun sakalı çünkü imanı yok. İmanı yok evvela iman. bak Açı Kerim'e nereden geldi İmandan geldi sonra Kamel-i namaz ve zekatten geldi şapları her ayet tebine tutuyor da. Söz verdikleri zaman sözlerinde duranla verme o zaman.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 Üç günden sonra o adam hatırladı, yahu dedi, kaç gün geçti ama dedi, gidelim gideyim, gideyim bakayım dedi. Bir de geldi baktı, Resulullah adam orada, duruyor O adama başkası ne yapar? Ya Biz zaten üç gün durmayız ki yani o zaten konu dışında ya. Üç günde üç saat bile durmak. Haçta ömrede ne olaylar oluyor ya? Ya hacılara ilan etmiş, nüfus kalkacak diyor o tabiç bir sene dakika kalacak adam 2'yi 5 geçe gelmiş kaldırmış otobüs nasıl gidecek bu karısıyla bu adam Rafat'a şimdi kaldı otobüssüz Ya 5 dakika için birbirine giriyorlar çünkü neden? otobüs teki öbürleri değil ki kimi bekliyoruz? hemen bir fitne kazan başlar otobüs mürnülükten kimi bekliyoruz? felancı var gelmemişler 2'de kardeşim 5 geçti ya 10 geçsin be kardeşim adam da haptırsın yaşta olabilir hasta olabilir biraz dekdir sabır ya Birbirine bıçak çektiler ya. Kaç kişi böyle birisi otobüsü beklediğini. Birbirine bıçak çektiler. Ya. E ne var ya istemek lazım ya. Üç gün bekledi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de adam geldiğinde ne dedi ona? Adama hiçbir şey dememedi. Dedi ki ver arkadaşım. Üç gündür seni burada bekliyorum dedi ya. Sadece bu kadar söyledi. Bir şiçen bile etmedi ya. Şimdi söz geldi ben buradayım. Sen gelmedin, saat geçti diye gitmedi. Üç gün orada verdin. Evet. Ahdettiklerinde, sözlerinde Furullah Efendim Allah'a verdiği sözü tutar beş vakit namazı kılacağız söz verdik mi? Yok Allah'a vermedik mi söz? Ne zaman? Elestim Rabbiküm Rabbimiz kim? Kalu bena sensin ya Rabbi demedik mi? Hatırlamıyor musunuz siz? E Kur'an niye geldi? Kur'an niye geldi? Hatırlatmak için. Peygamberler niye gönderildi? Hatırlatmak için. Daha ne? Söz, söz bağlayıcıdır. Hani namaz? Hani zekat? Ve sabirine bilme eşai Ve darrai Efendim fakirlikte, maddi sıkıntılarda, hastalık gibi bedenle alakalı, zorluklarda, savaş gibi, cihat gibi, vatanı müdafaa gibi, işte Çanakkale gibi, seferberlik gibi, zor günlerde sabredenler, dahil elbez. Kırtlık gelir, fakirlik gelir. Bak Suriye'nin durumu ne? İçler acısı. Kedi köpek yiyorlar açlıktan ölmemek için. Açlıktan ölüyorlar. Kazanlara atılıyorlar ya. Çocuk çocukları kesilip tuza basılıyorlar ya. Şu anda Suriye'de keci var. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir, efendim, Esed'in zulgü, nusayr Şiilerin zulgü Ehl-i Sünnet'e karşı, isim onlara karşı, arşa dayandı Ama adamlar dinlerinden çıkıyorlar mı? Çıkmıyorlar. Ehl-i Sünnet davasından ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. Bak sabredenler, hakta sabreden, açlığa sabreden, tutlığa sabreden, fakülye sabreden. E mübarek adam, sen de biraz uykusuzluğa sabret de, kalk sabah namazına çılgın yahu. Sen de biraz cebinde paralar sürmüyor, çeçeden dışarı kaçtı. Kasalara sürmüyor ya. Biraz da paralardan hayır yap. Biraz da oruç sürt ya. Niye iyi çokluktan öleceksin ya. Millet açlıktan öleceksin. Sabır, sabır, sabır. Şimdi geldik. Netice. Hüla kellerine salacak. Uuu. Şimdi ne dedik başkan bey? Ey inananlar. Allah'tan sakının, sadıklarla beraber ol. Şimdi biz size sadıkların kim olduğunu beyan eden hatıke e bir ayet okuduk da yani şey olarak ayetimizin tefsirinde bir ayet oldu. Şimdi bunun tefsirinde çok hadisleri var. Haftaya gelsin. Haftaya gelecek bir daha geleyeceğiz. Orada ne kadar hadisleri var? Yalanın zenni hakkında, hainliğin kötülüğü fenalı hakkında doğruluğun fazileti hakkında ticaretteki yalan yeminler hakkında aman yarabbim yalancılık sadıklardan olmamayı gerektiriyor. Sadıklık doğruluk öbürü hıyanet halini kezip yalan yalancılık, tezgaplık kaziplik Allah muhafaza o kalsın ama onu hatırladım bana da gelmeden arayın mübarek edin. Kitabı alayım yanıma. Değil ki bir gün evvel bu ders kaldı bu yalancılık hakkında dolayı hadis okuyacaktı. Olakı işte geriden beri saydıklarım kumlarımdur ancak sadık olanlar kimmiş imanı doğru ondan sonra namaz lisabı varlıklı olmaz zekat oruç yoksa da bunun içinde o belli zaten İslam'da başka ayette belli iman edip ameli salih isteyenler ama özellikle sözlerinde duranlar zorluklara karşı sabredip yoldan çıkmayanlar. İşte bunlardır ancak suadık olanlar. Ve ula cehumun İşte bunlardır ancak haramlardan sakınanlar. Yine geldi bizim ağaçın başına. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah'tan korkulmaz. Sakının. Neyden sakının? Azabından. Neyden? Azaba götüren günahlardan sakının. İşte bunlardır ancak Sakınanlar. Kimdir sakınan? İmansızlıktan sakınacak, namazsızlıktan sakınacak, zekatsızlıktan sakınacak, söz bozmaktan sakınacak, sabırsızlıktan sakınacak ve sakınanlar bunlardır ancak. Allah'ım bizi bu ad-i kerimelerle tam manasıyla amel etmeye muvaffak eylesin. Ha? Ne diyeyim ben kardeşler? Şimdi, derginin bu sayısını tanıtıyorum. İstanbul'da tanıttığım şeyler size geliyor değil mi? Haberler bu dergide de bu salat selamlar kitabının başlığı çekilmiş ama namazın vacipleri, sünnetleri, edepleri, metruhları, müslükleri ben, benim yazımda yazılmış. Ondan sonra ağrıyan yer üzerine okunacak. aç terimlerden ve dualı ağrıyan yer. Başın ağrıyor. Bedende yerin ağrıyor. Hatta burada ne var? Geçen İstanbul sohbetinde anlattığım şey. Ne diyor? Abdullah bin Mübarek gazetelerinin cihatta atır öldü. He? Atı dirildi. İbni Beşcuval, muhattis zikrediyor. Hızır Aleyhisselam geldi, dedi ki kafileye yetişmek istiyor musun? İstiyorum ama atım öldü, millet bıraktı gitti beni. Dedi ki Allah hastayı iyi eder, ömürde dirilir, sen şu duayı okuyacaksın. O kaçıdış arkadaydı? He? Hani İstanbul'u dinliyordunuz? Ya ne kadar üzerine durdun? Bu Efendi Hazretlerim evradı bahayete devam mı okuduğu bir dua? Ağrıyan, sızlıyan, Başını üzerine tutuyorsun, ağrıyan yere kadar çekiyorsun, seksen yedinci sayfede. اَقْسَمْكَ اَلَيْكَ اَيَّتِ اُلَا اَلَّتِ اِزَّتِ اَزَّتِ اللّٰهِ بَعْضَمَةِ اَظَمَةِ اَظَمَةِ Ne diyor? Allah'ın izzetinin ululuğu, saltanatının gücü kuvveti, evet celalinin heybeti sayıyor sayıyor. Ey illet, ey hastalık, sana ant verdim, çekilip gideceksin diyor. Ve oraya kadar çekiyor, Allah'ın zine ağrı, giriyor. İtikadın varsa ağrın geçer. İtikadın bozuksa ağrın artar. Ben nat. Evvela iman. Evvela iman. Arayan yer üzerine okunacaklar. 82. sayfeden 87'ye kadar. Yeme içme ile ilgili bazı sünnetler, ayetler ve dualar. Yiyoruz, içiyoruz ya devamlı. Sünneti nedir? Edebi nedir? Peşinde ne okunuyor? Mesela, yapmadan evvel bir dua söyledim.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 bir tane var size uyuyor ama bilmiyorum. İsvi Şerifler yazılıp cüzdana konulduğunda harcama yapılırken de o okunma var. Onu okuduğunda cüzdandan para meleketi kesilmiyor. Onda yazmışız. Bir de en kıymı var. Kur'an-ı Kerim'den ezberlemekte zorluk çekiyorsunuz. ezberlediğinde unutuyorsunuz. Yapmadan evvel ati kelimeler var. Onları okuyan insan Kur'an'dan ezberlediğini unutmuyor bile. Bunlar da zikredilmiş 88. sayfede. Mehmet Ali Hoca yazmış, ülkemizde olup bitenler, süre gelen dalgalar, yapılan tartışmalar. Efendim, Ali Eren Hoca yazmış, İslami kaynaklar bir tarafa, sahabeyi sevmiyorum diyen bazı sahabeyi, Hayrettin Karaman, öbür tarafa. Efendim, İbn-i nasıl bir adam? İbn-i ilim adamı kimliği, güvenli bilirliği, muhiddin nasıl bir zat? Onun müdafası. Nasıl olmuş da yazılmış her yazılmış ama en mühim mesele bu kitabın vaziletli, çok vaziletli salatu selamlar. burada çok Ahmet bin İdris Hazretleri ne, Resulullah Efendimiz'e buyurmuş. Ey Ahmet dörtlerin yerlerin anahtarlarını sana verdim. Burada bir tevhid var okuyalım beraber buyurun. La ilahe illallah muhammedur resulullah fi kulli lemhetin. ''Ve nefesin adedevâ ve şâhû ilmullâh.'' İşte kelime-i peşine bunu dediğin zaman dünyadan, ahiretten, kat katından daha büyük mükafatlar kazanılıyor. Çünkü her an, her nefes. Ondan sonra ne var? Salat-ı var. İstiğfar-ı en büyük istiğfar, onlar ona ilham edilmiş, onları yardımcı. 14 talebat-ı var, onlara devam edenler Efendimizle de uyanık gelişmeye muvaffak olacaklar inşallah. Ondan sonra ne var? husum i -meniyya. Malımız, canımız, kardeşlerimiz, çoluk çocuğumuz, evimiz, barkımızın hepsinin Allah'a sığındırılması. 7-8 sayfa Arapçaları, hadis-i şeriflerden alınmış, onların manaları var. Ondan sonra Cevherat-ül Kemal var. 7 kere okunsa o sallallahu aleyhi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ediyor. 4 halife teşrif ediyor. Neler neler, 180 sayfı bu yeni geldi gelişse değil mi? Çok faziletli sallallahu aleyhi var. Bunda o kadar emek ettik, uğraştık. Allahü Teala istifade etmeyi nasip eylesin. Sizlere arz ediyorum. Na'li şerif burada, Resulullah Efendimiz'in na'lini tıpatıp birebir ölçülerle, efendim, faziletleri zaten size anlatıldı, aylardır anlatıldı, kapağında da faziletleri yazıyor. yusuf Nebani Hazretlerinin kitabından tercüme edilmiş. Üzerinde de onun beytleri, o onu mübareğin bastırdığı Peyrut'te o zaman bastırdığı levha basılmış. Allah-u Teala başımıza taat eylesin, gönlümüze ilaç eylesin, Sahibini şefaatine nail eylesin, şikayetlerinden emin eylesin. Sohbet tarihi bir Mart Cumartesi, Saat 8'de inşallah, bir Mart diye Cumartesi'ye gelmiş, İnşallah saat 8'de Allah'ım Cem eylesin, Hayırların, Hayırlara vesile eylesin, Manileri izahle eylesin, Yardımcıları ziyade eylesin, Dinleyenlerin idatine vesile eylesin, Hepinizi çevremizde hidayet eylesin, davet eylesin, terbiyeci Allah'ın fazluluk elemiyle sizin kelamlarımıza davetlerinizi, öyle teslimler kalk eylesin ki sizi de duyanlar yola gelsinler, namaza başlasınlar, haramları terk etsinler. Allah'ın hepimizi ortak eylesin. Bizi size, sizin için cümlemizi dostlarına, sadık kullarına, Muhammed Mustafa'sına bağışlasın. Sallallahu ve Sellem. Bizim de gözlülü Ahmet abimizin kendisi de umredeydi. Ee, kayınvalidesi yani Ayşe Hoca, Hoca Efendi, hanımefendinin e, annesi 96 yaşında nenemiz fakat Efendi Hazretleri'nin sevdiği, ibadet ehli muhterem anneannemiz diyelim vefat etti. Onlar da ümrede oldukları için bütün damatları kızları nasıl vefat etmiş biliyor musunuz? Tam vefat edeceği zaman diyormuş ki Ayşe Hoca'yı kızını çok daha telefon edeyim Ayşe al, Ayşe al ne demek? Anlaşılan şudur ki Ali Aleyhisselam sevdiklerine nasıl geliyor? Sevdiklerinin suretine girerek geliyor. Onlarda çabucak gidiyor. Yani aşağı al, al ki yani. Öyle ölmüş. Çünkü demek ki hali iyidir. İnşallah hüsrudan ediyoruz. Allah yolunda ibadetle geçmiş, 96 yıllık tarikat ve zikirle geçmiş bir ömür yani. Evet. Onda ruhu için İrfan'dan Mehmet Arabi'nin cemaatten vefat edenler, İsmet Şahin ve şair burda, efendim, bir yandan da düğünler, evlenenler, onların da ilanları var. Ahiret yolculuğu devam ediyor. Vefat edenler, buhber için buyurun. اشهدوا اَنْ لَا ve اِلَّا اللّٰهِ وَا اَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا اَرْضُهُ وَا رَسُولُهُ لَا اِلٰهَ اِلٰهَ اِلٰهَ ''Ve nefesin, anne ma ve sehavu illallah'' ''hediyeyle bir ruhlerine hisal eyle, kabirlerine nure eyle, derecelerine ale bu cemaatin geçmişlerine de vasıl eleyip, bizlere de arkamızdan böylece okumak nasib eyle ya Rabbel alemin ya hayran nasirin ya hayran fatih.